Nefsi önemsiz bir anıma Çok önemli Şimdi nefsi yani, ehlullah değişik değişik manalarda ifade etmiş. Nefs tek bir anlamada gelmiyor. Kullanıldığı yere göre çok farklı anlamlara da geliyor tabi. Ama bu nefsi anlayacağımız zaman şöyle de bakmamız lazım. Yani ruhla nefs aslında birbirine iç içe girift bir halde bulunan bir hakikat. Çünkü bu nefsimiz bizden şeyde de ayrılmıyor. Berzah aleminde ahirette ...cennet ya da cehennem yaşantısında da bizle beraber. Dolayısıyla bu nefs denilen şey... ...vurla birlikte girip bir halde. Mesela mi? cennette istediğimiz şeyler nefsimizden mi isteyeceğiz? Tabii sana? ki. Orada nefsin istek ve arzuları doğrultusunda... ...dilediğince özgür bir şekilde, hür bir şekilde yaşayabileceksin. Orada yasaklama yok. Ne arzu edersen tamam, talep ettiğin. Tamam, sorularıma gelelim. Şimdi dünya hayatı meşakkat yurdu. Evet. Daha bugün, iki gün önce paylaştığın şeyde. Tamam. Sadece ben alıntıları söyleyeceğim. Ahiret hayatı ise nimet yurdudur. Evet. Mü'mine dünya hayatında huzur ve rahat yoktur. Şimdi bunu bir kenara bırakıyoruz abi. Tamam. Mü'minlere yardım etmek bizim üzerimize haktır. Rum suresi. Tamam. Ayrıca diyor ki doğru bir iman sahibi mü'min, şairinin nitelemiş olduğu Allah'a iman eden kimsedir. Evet. İmanı hasta mü'min ise, sadece aklının gösterdiği Allah'a ibadet eden kimsedir. Evet. Şimdi burada diyor ki Mühim Bilal ağabeyin işte hastalıklar nedir? Beden hastalığı, akıl hastalığı, bir de nefis hastalığı. Evet. Mesela o zaman günümüzdeki ruh hastalığından bahsedilen nokta yanlış bir şey mi oluyor? Bir. Ve daha sonradan da abi, şimdi burada mümin hasta olabilir mi? Bir. müminin de derecesi var. Hasta olabilir. Ta evet. Derece olabilir. Hasta olabilir mi? Ama biz müminlere yardım etmekteki Rum suresini getirdiğimiz zaman hı hı. bu hastalık ortadan kalkmaması gerekmiyor mu yani? Şimdi müminin iman kuvveti, bakın iman derece derecedir. Elhamdülillah. Müminin derecesi vardır. Müminin bir üst mertebeden derecesine ne dedik biz? Müslüman. İhsan sahibi mümin değildir. Yani mümin, ihsan sahibi mümin hı hı. olarak devam ediyor. Tabii. Dolayısıyla bir derecelenme var. Hı hı. Yani şimdi mümin olmakla ihsan sahibi mümin olmak ya da ihsan sahibi müminin dereceleri, üst düzey dereceleri bunlar kademe kademe gider. Dolayısıyla bu imanda yani Allah'a olan imanında, Allah'a olan teslimiyetinde herkesin şeyi farklıdır. Derecesi farklıdır. Burada müminliğimiz açısından bir derece var. Bu bir. Bunu bir, bu şekilde kabul etmemiz lazım. Elhamdülillah. Müminliğimiz açısından derece var. Şimdi müminin ne üzerimizde haktır. Yardım diyor allah Teala. Şimdi tam manada mümin olup Allah'ı birleyen ve Allah'a tam teslimiyet içerisinde olan mümine allah Teala yardım eder. Hı hı. Bu yardımı şöyle anlamayalım. Yani e, mümine yardım eder o zaman müminde hiçbir e, dünya sıkıntısı kalmaz. Öyle bir şey yok. Bakın dünya sıkıntısı. Müminlerin en zirvede olanı peygamberler değil mi? Elhamdülillah. Resulullah Efendimiz ne diyor? En çok dünya hayatında çileyi çekenler peygamberlerdir. Peygamberlerin içerisinde de en çok çeken benim diyor. <gülüyor> dünya meşakkatini. Yani işte diyorum ya burada da o çizgide de nokta şu değil. Beni kırık gönüllerde arayın. Mahzun kaplarda arayın mesela. Şimdi bu da birazcık düşündürüyor. Yani e, hep meşakkatli mi olmak lazım? Yani hep sıkıntılı mı olmak lazım? Dünyaya hata sıkıntı zaten yani. Mecbur evet. sıkıntı olacak. Şurada yani sıkıntısız olması mümkün değil. Sadece mümin ne yapabiliyor? Bu sıkıntılı hali kendine dert etmiyor. Değiştiriyor işte. İşte bu hali var yani. Yani o sıkıntı Allah'a teslim olup Tevekkül içerisinde olup, haline ham dedip, ham dedip, o hal üzere bu dünya hayatını evet. tamamlamaya gayreti içerisinde geliyor. Yani hastalığı gibi dedin ya bir örnek verdin. Yani kaşınma mevzusu gibi. Evet. Biz de onu seveceğiz yani burada. Şimdi, çünkü ben ahirete geçiş, yapayım. cennete geçiş mecburen bu dünya hayatından geçirmekte. Yani bu dünya hayatında yapmış olduğumuz ameller bizim oradaki mertebemizi belirleyecek. Girişimizi değil bak. Cennete ya da cehenneme girişimizi değil. Yani Dedik ya cennete girmek Allah'ın lütfuyla, cehenneme girmek Allah'ın adaletiyle. Yani. Oradaki mertebelerimiz bu dünya hayatında yaptığımız ameller belirliyor. Eğer cennetliksek bu dünya hayatında yaptığımız amellerimizin güzelliği, salihliği, derecesi oradaki de cennetteki derecemizi belirler. Ya da Allah muhafaza cehennemlik kullar içinde o cehennemdeki derekelerini belirliyor bu dünya hayatındaki ameller. Şimdi burada bu dünya hayatında mümin garip i̇bn Arabi Hazretleri söylüyor. Resulullah Efendimiz'in de o konuda hadis şerifi de var. Ne mutlu gariplere diyor ya Resulullah Efendimiz'den. Şimdi e, mümin dünyada gariptir diyor. Neden gariptir? Çünkü asli vatanından ayrıldı. Elhamdülillah. i̇bn Arabi Hazretleri anlatıyor. Bu ruhun üfürülmesi, nefah Allahu evet. Allah-u e, üfürdüğü ruh, üfürülmesi hasebiyle ana vatandan ayrıldı bu ruh. Elhamdülillah. Hazreti Adem'e üfürmesiyle ana vatandan ayrılır. Dolayısıyla ana vatanına tekrar dönünceye kadar cennet ehli için, tevhid ehli için tekrar dönünceye kadar garip olmuş oluyor işte. Vatan dışında yani. Seferde. Dolayısıyla dünya hayatında mümin garip. Yani o zaman şimdi böyle bir parçalaşma mı oluyor abi? Ayrılma derken yani ayrıldı vatandan ayrıldı. Şimdi mesela uzak düşün. de düşünüyorum. Allah kendini... Zatından zatına, kendinden kendine olayı giriyor şimdi. Bu sefer de yukarılardan bakıyor işte abi. Düşünüyorsun yani, kendini Adem'e halk etti. Tamam. Ee, en güzel şekilde Ademi e, o yani sıfatlarıyla fiilleriyle ortaya çıkarttı. Tamam. Ben. Özüne döneceği zaman yani sanki bir parçaymış gibi böyle. Tabii bu benim şeyime geliyor öyle kafamdaki tarif ettiğim noktada. Ee, ama diyorum ki hiçbir şey yok diyorum. Bu sefer şimdi ben. özüne döneceğin zaman o sanki o parça. Ee, okyanustaki damla okyanusta bir oluyor. Eyvallah. Evet. Öyle bak olaya ama sanki bu özüne dönüşte de başka yere dönme yok. Gene her, Bütün yolculuk kendinden kendine. Kendinden kendine. Aslında gene onunla birsin. Fakat beşeriyet yönümüz itibarıyla, kötü ahlakımız itibarıyla biz hakikatimizden ayrılmışız. İşte gurbette olmamızın bir nevi sebebi de bu. Yani dünya hayatında beşer olmamız hasebiyle yani et kemikten oluşan bir vücudumuza bir bedenimize sahip olduğumuz için. Elhamdülillah. Dolayısıyla bu beşeriyetimizin vasıfları olan bir şeyimiz var. Ee, tabiatımız var. Elhamdülillah. Bu tabiatımızın hükmü bize ne kadar da olsa hakim oluyor. Ne kadar şey olsan da, hakikate vakıf da olsan, bu tabiatın hükmü senin üzerinde hakim. Bunu bütün ehlullah'ta da görüyoruz, peygamberlerde de görüyoruz. Elhamdülillah. Peygamberler de bir takım ağrılar, acılar çekti. Ehlullah da çekti. Elhamdülillah. Hastalıklar çekti. Bu hastalıklar, ağrılar, acıların sebebi ne? Bizim et kemik vücuda sahip olmamız. Yani bu dünya hayatının şartlarına göre Allahu Teala'nın bize giydirmiş olduğu bu beden var ya, bu beden unsurlardan oluşan bu beden. Çünkü unsurlardan oluşmaktayız. Dolayısıyla unsurlardan oluştuğumuz için bu bedenin bir takım hükümleri bize sirayet ediyor. Elhamdülillah. Onun acılarını hissediyoruz yani. Vücudun rahatsızlığı, ağrısı, sızısı, her neyse. Uykusuzluğu, ya da açlığı vesaire. Çünkü beşeriyet yönümüz itibariyle biz bunlara sahibiz. Yani dört unsurdan oluşmuş bir varlığız. Dolayısıyla bu unsurların bizim üzerimizde bir tesiri olmak zorunda oluyor. Hakikate ne kadar vakıf olursan ol. Bazı noktalarda bu beşeriyetin senin üzerindeki tesirini kaldırabilirsin. Mesela belli bir süre uzunca bir süre yemeden içmeden durabilirsin. Beşeriyetin hükmü kalkabilir. Fakat farklı cennetten gene o beşeriyetin senin doğanın, senin tabiatının, senin üzerine sirayet ettiği bir etkileri olacaktır yani. Yani, yani bütün bunları komple kaldırmak mümkün değil. Anladım Üzerinden komple kaldıramazsın bu beşeriyetinin. Yani doğanın bizim üzerimizdeki tesirini kaldırmamız komple mümkün değil. Yani. Eğer böyle bir şey olsaydı bu doğanın tesiri komple peygamberlerden kalkardır. Resulullah Efendimiz'i biliyorsunuz. Vefatından önceki kaç gün boyunca hasta olarak yatağında yattığını. Yani tabii. Ehlullah'ın büyüklerinde aynı şekilde Aynen. bir takım hastalıklar çekmişler. Bir takım rahatsızlıklar çekmişler. Yine aynı birçok peygamberde bu takım hastalıklar Eyüp Aleyhisselam. Eyüp aleyhisselam bir aleyhisselam. sürü hastalık çekmiş Aynen. mesela. E bunlar peygamber de olsa Allah'ın bir sünnetullah kanunu var. Elhamdülillah. Sünnetullah kanunu gereği o ruh, o bedene girdiği için, o et kemikten oluşan bedene girdiği için bu şehadet aleminde, o et kemikten oluşan o bedenin ee, bu dünya hayatındaki hükümleri, o unsurların hükümleri evet. mutlaka insana sirayet ediyor yani. Elhamdülillah. Onun tesirinde kalıyor. Ondan komple arınması mümkün değil. Elhamdülillah. Komple arınan, belki de e, okuduğumuz kadarıyla ne diyor? 23 seneydi galiba İdris Aleyhisselam. 23 sene aç susuz riyazet yapıyor İdris Aleyhisselam. Ve ondan dolayı da mükafatını alıyor. Elhamdülillah. Hani e, evet. Cennete kaldırılanlardan biri İdris Aleyhisselam. Füsusta bunu anlatıyor Muhtim İbni Aleyhi Şimdi 23 sene boyunca hiçbir şey yiyip içmemiş. Maşallah. Tam bir riyazet yapmış. O riyazetin neticesinde artık demek ki o bedenin insan olarak beşeriyet yönüyle o bedenin üzerindeki tahakküm şeylerini kaldırmış. O unsurları. Artık o unsurları ayrıştırmış belki. O unsurları latifleştirmiş. Hı -hı. Onu onu artık yaşayan biridir yani nasıl bir şey olduğunu. Şimdi ehlullah da bu unsurları latifleştirebilmiş, yapmış zaman zaman. Fakat bu ömrü boyunca devam etmemiş dikkat ederseniz. Belli dönemlerde bu unsurları kendinden ayrıştırarak bir takım latifleşmeler oluyor. İşte havada uçmalar, suda yürümeler, işte üstülükler dediğimiz, e, keramet dediğimiz bir takım haller, hadiseler, hukuku bulabiliyor. Ama bunlar belli zamanlar aralığında oluyor. Eyvallah. Yani daimi olarak o hal üzere kalmıyor insan. Kalmıyor Sonuçta nihayetinde gene o hal geçtikten sonra veşeri hükümler ağır basıyor ağır kişiler. Basıyor yani. Tabii. O vücut gene hasta da olabiliyor. Aynen. Yani vücudun doğasının gereği olan bir şey varsa açığa çıkıyor sonra. Olaya yani. bu açıdan bakalım. Anladım. Bu açıdan bakarsak olaya bu dünya hayatı mümine meşakkattır. Çünkü unsurlardan oluştuğumuz bir bedenimizle bu dünya hayatında yaşamak zorundayız. Her ne kadar ruhumuzun hakikatini bilsek de Hı -hı. Bak, tabii. bu müminen meşakkat olarak gördüğümüz şeyler Müminet ruhuna mı nefsine meşakkat? Nefsine meşakkat. Ruh'a bir şey olmuyor abi ya. Ruh yani. Nefse meşakkat. Ruh'a bir şey olmuyor yani. çıkarmıyor. Semih kardeş gelmeyecek herhalde. Arayayım mı? Herhalde gelse gelirdi veya gelemeyecekse gelemeyeceğim derdi. Belki de daha sonra gelecektir. Bilmiyorum. Haberlerimize sattı. Tabii ki bu dünya hayatı nefse meşakkat. Ta ruha nasıl meşakkat olur? Ruh işte o asli vatana henüz o dönmediği için ondan dolayı da hasret çeker. Tabii bu manada ruhada meşakkat var mı dersek vardır diyebiliriz. Ne manada? Özlem manası. Ha, asli vatana Özlem dönme özleni. O manada. Tabi o şekilde. Olaya öyle bakacağız. Mü'mine yardım üzerimizde haktır buyurmakta Allahu Teala. Aynen bu dünya hayatında işte e, yardımı ya şöyle mesela diyorum ya abi e, hani gerçekten e, yardım mesela fakir bir insan gariban yani hani mahzun karakterde olan insanlar onlar çünkü zaten yok ki diye düşünüyorum yani mahzuniyet veya bir olaya işte ihtiyaç Hı. olarak bakalım veya başka bir şey olarak bakalım yani hani elinde olmadığı için bir şey yapamıyor yani Hı. mahzuniyeti mesela Allahü Teala'nın mesela o anda belki o insanın duasını veya yapmış olduğu amelleri, fiilatları rahatlıkla kabul edebilir. Yani Muhakkak tabii ki. Çünkü şey, bir yakınlığı de, var Allah'a. Yakınlığı var. Yani. Eziklik zamanında insan tabii. Falan yani. Zillet halinde yakınlık Şimdi, daha fazla olur. E, mü'min, düşünüyorum. E, zengin, fakir ayrımında mü'min nasıl bir şey olabilir yani? Veya ne bileyim hani... Bakış açısı e, belli bir kulları vardır. Zengindir ama hani şeytan hilelerini anlatır yani. Her daim zekatını verir, şeyini verir. Yani hiçbir zaman yani yediği içtiğini israf etmez. E, i̇badetini düzgün bir şekilde yapar. Ama diyor ki fakir de diyor eğer Allah'ın ona vermiş olduğu nimetten e, belirli bir süre içerisinde isyankar olmazsa diyor onun mükafatı daha büyüktür. Falan. Yani. Ama işte hemen Zaten ben açım istemeye, saldırmaya, böyle bir düşünceye sahip olursa daha farklı düşünceler... Yani oradaki mesela ona rahmet yağmıyor diyor mesela diyor abi. E, veya farklı bir bakış açısı oluşuyor yani. Şimdi orada çok, çok açıdan konuya bakmak lazım. Yani şimdi bir fakirin bir şeyi fakirliğinden dolayı istemeye saldırması e, ins, fakiri perdeliyorsa yani istediği kim? bir Allah'tan talep eden fakir ayrıdır, insanlardan talep eden fakir ayrıdır. Aynen. İnsanlardan talep ediyorsa o Allah'tan perdelidir zaten. Yani beni bu sıkıntılı durumda insanlardan ha şu var, insanlardan talep edip de verenin Allah olduğunu bilip sebeplere sarılmak gerektiğini bilerek insanlardan talep ediyorsa onun durumu ayrı. Nereden geldiğini bilip sadece vesikalada teşekkür etme. O etmek diğer olur. insan tabi sebebe teşekkür etme. Bu ayrı bir şey. Bir de sebepleri İlah edinmek var işte şirke düşülen konu o zaten. Sebebi ilah edinirse kişi kendisine ulaşan yardımın o cihetten geldiğini görüp de Allah'tan perdeli kalırsa o zaman şirk olur bu. Orada şirke düşmüş olur. O kulla öteki kulun arasında tabii ki çok büyük mükafat farkı vardır. Evet. Derece farkı vardır. Şimdi zillet halinde, yoksulluk halinde gerek maddi gerek manevi zilleti tam yaşarsa insan Allah'a daha yakın. Olur. Elhamdülillah. Yani gerçekten zillet sahibi olduğunu görebilirse Elhamdülillah. belki de ehlullahın bir çoğunun işte daha önceki sohbetimizde de gene konuşmuştuk mal, ya para, ma, e, mal para pul maddiyat gibi şeye meyletmeyişinin sebebi belki de bu yani zilletin içinde Allah'ı daha rahat bulabilip Allah'a daha çabuk e, yönelebileceğini düşünmesi. Çünkü uğraş çok oluyor o zaman. Doğrusu. Tabii. Hani mesela Abdülkadir Geylani gibi veya işte ne bileyim Ebu Hanife Hazretleri gibi bu adamların gönüllerinde yoktu da belki o hani veya bir önceki sohbette şeyhine sor da salaylarda oturuyordu hani senin şeyhin falan muhtemelen evet. geçerken evet. balık tutan bir evet. müridin karşısına geçerken onu anlatması. Bazı kullarında Allah bunları istemiştir. Aynı bir kurama. Kur Vakı. Allahü Teala'nın bazı kullarında da yani yine aynı Sünnetullah baktığımız zaman ama işte bizim bakış açımız şimdi akılla baktığımız zaman iş çözülmüyor yani işin özüne baktığımız zaman. Şimdi burada ne dedik? Hastalıklardan biri de akıldır yani işte hastalıklardan biri de bedendir, hastalıklardan biri de nefistir, nefistir hastalık, diyor, yani evet, diyor. Evet. Şimdi üç çeşit hastalık. Hastalıkları yani. bunları böyle belirtiyor Muhtim bin Nerali. Şimdi bu hastalıklardan silinmek veya bu işte. E, Sıyırıldığı zaman veya ne bileyim işte bir keşif açıldığı zaman yani onunla alakalı bir şeyler oturduğu zaman o zaman hem hal oluyorsun, tamam diyorsun, onaylıyorsun veya mührü basıyorsun tarzında oluyor. Ama diğer türlü şöyle de bakıyoruz ya abi yani bir isteyen, istenilen var bir isteyen var yani bunun arasındaki istemeyi mi bilmiyor veya mümin hani daha önceki paylaştığın yazılarda ee, nereden istediğine baksın, niye yardım görmüyor, ona baksın. Müminliğine baksın. Müminliğine baksın yani. baksın. Mümin yani. mü evet. yani. yani, istediği halde yardım görmüyorsa. Yani görmüyorsa o zaman müminliğini sorgulayacak. Aynen, sorgulasın. Ne derece mümin? ne kadar eksik varsa. Aynen. Yardımda o kadar evet. eksik olur. Aynen. Hani çünkü bir taraftan bakıyorsun ki işte Allah'ın varlığını bilen, bir taraftan Allah'ın birliğine inanan. Yani. Evet. Ben onun farklı değerlermiştim. Mümin. Yardım görmüyorsa orada imanın olmadığını dikkat etsin diyordu. Görsün diyordu. Tamam. Ben yani kendine bakmaktan ziyade tamam kendine de bakabilir. Ama istediği şeyle ilgili dua ediyor istiyor ya. Hı hı. O istediği şeyin içinde iman yok diye anladım ben Aynı şey yine kendisine dönüyor. Yani o Doğa iste... Normal zararlı bir şey olduğu için verilmiyor istediği şey. Yoksa yardım görecek biz çünkü söz verdik diyor O ayeti göstermiş ya ben onları düşün. Şimdi direk o ayetten bakarsan kendini şey yapıyorsun tamam mı? Böyle Ben öyle düşünüyordum yani hep öyle abi. <gülüyor> ne zaten yardım görecek yani çünkü mü'min yani hani şimdi ama müminin derecelenmesi var. İşte mü'min de diyorsun ki bak hastalanma imanda olabiliyor ama mü'min de beni çelişkiye düşüren nokta bu oluyor biliyor musun? <gülüyor> şimdi hastalık bir imanda bir hastalık olabileceğini düşünüyorum çünkü tamam. insanın imanı belli bir kademededir, derecededir, hastalanabilir. Ama diyorum ki hani mümin en azından Allah'ın birliğine yani tamam mı? işte vahidiyetine yani o noktada. Tabi ihsan sahibi mümin o ayrı bir şey. İşte imandan nikahına geçiş noktalar olduğu için e, imanı hasta olabilir ama müminliği nasıl hasta olabilir diye düşünüyordum yani. Müminlikte derece var ama. Tabi ki derece var. Ya. tamam Tevhid ehli olabilir kişi. Bütün tevhid ehli insanlar hepsi aynı derecede değil ki veya yani, Allah'ı şey. birlemede Aynı mana üzere birlemiyorlar ki. Herkesin şeyi farklı. Zanlı farklı. Herkesin farklı. Ne kadar tevhidli de olsa insan. Bakın şimdi Allah'ın birliği meselesini hepimizde burada güzelce müşahede etmiş olsak, hepimizin kafasında zanlı farklı olur. Birebir örtüşmez. Mümkün değil yani. Hepimizi örneği vermişti bir tane Müslüman Yani mutlaka ve mutlaka farklı karşılayacak. Çünkü neden farklı olur? Diyor ki Allah kuluna yaptığı bir tecelliyi başka bir kuluna yapmaz. Aynen. İşte çözüm bu. Aynen. Yani hepimizin yani Allah'ın birliği hakkındaki zannı mutlaka ve mutlaka farklıdır. birebir aynı olmaz. Benzer olur. Aynı olmaz. Zaten aynı. alemde benzer var. Yok. Aynı yok. O zaman hiçbir yaratık da benzer değildir abi. Veya yani şu an benzer var, aynı yok. Şey benzer var. Yani benzer var ama hiçbir aynı değil. Aynı değil, değil. tabii. Mesela bir şey. kalem aynı üretim yerinden çıksa yine bir farklılık atar. Bir zaten. Zaten öyle olur yani. yani mutlaka mutlaka fark Mesela Bir tane var. bardakların yani baktığında gördüğünde sana öyle gelir ama bir yerinde bir eksikliği vardır yani birinden birine. Bu balistikte de böyle mesela bir mermi bir tabancadan çıkmış. Adam ne yapıyor balistik raporunda diyor ki bu mermi bu tabancadan çıkmış. O tabancadan çıkma yok. Öteki tabancadan çıkma ihtimali yok. Eyvallah. Yani oradaki o, o kadar ince detayına giriyorlar ki işte o bütün o benzerlikleri ayrıştırıyorlar. Net olarak karara Çıkartıyorlar. Yani burada bir ihtilaf yok yani. Kalkıp da demiyorlar ya balistik raporundan çıktı bu tabancadan çıkmış bununla vurulmuş bu şahıs diyorsunuz ama ötekininle vurulmuştur. Nereden biliyorsunuz onunla diye itiraz eden yok. Yani. Çünkü bu ilim sabit oturmuş. Ayhan. Benzerlik olur ama Ayhan. aynılık yok. Ayhan. O benzerliklerden de ayrıştırıyorlar diyorlar ki bu budur. Aynı parmak üzerindeki gibi işte. Evet. Yani burada da alemde yaratılmış olan her şeyin benzeri olabilir. Ama aynı yok. Elhamdülillah. Dolayısıyla biz tevhid meselesinde de Allah'a birleme meselesinde kafamızdaki ilmimiz, fikrimiz, düşüncemiz açısından ortak noktada buluşup da tevhidle alakalı mevzuları izah etsek bile aramızda paylaşsak bile kafamızda beynimizde hepimizin farklıdır. Zan zan yani Allah üzerine düşüneceğimiz o zanımız diyor ya ben kulunun zannı üzerine zanlı alakalı, üzerim, Mutlaka farklıdır yani. farklı Farklılık arz eder. Elhamdülillah. Onu, onu o şekilde değerlendirelim. Aynen. Çünkü tecelliler farklı. Aynı Sana olan tecellinin aynısı benden olmadığına göre Aynen. ben birebir aynı senin düşüneceğinde düşünemem. Aynen. Mutlaka farklılıklarımız olacak. Aynen. Abi şöyle bir yazı paylaşmışsın sen. Hüftüat'tan. İblis'e Adem'e seyze etmekten niçin imtina ettin diye sormuş. Bu çok acayip gelmişti bana ya. doğrusu. Yani. O da Rabbim benden secde etmemi istiyorsan edir demiş. Allah kendisine şöyle demiş. Senden secde etmeni istemediğimi ne zaman anladın? Ne zaman anladın? Nasıl Evet. Secde etmemi direndikten ve karşı çıktıktan sonra mı yoksa önceden? İblis ediyor ki Allah'ım direndikten sonra bunu anladım demiş. O şey bu Bana çok gibet yani. oldu yani i̇şte, bu normalde var, bize de var. Bu kadar ince bir mesaj var ki burada. Ya abi, niyadı duymadım yani abi. Bak. İşte biz de aslında bir günah... Yani kendime döndüm ben. Tabii bir direnme, direnme olunca demek ki Allah bunu istemiyor acaba bunu mu? Allah istemediği için mi bende direnme başlıyor? Yani... <gülüyor> Kendimize döndüğümüz zaman lazım. olaya şöyle de bakmamız lazım. Bir günah işlediğimiz zaman acaba o günahımızı işledikten sonra bu benim kaderimmiş dersek iblisin durumuna düşüyoruz işte. He. Anlıyor musunuz? Günahı işledikten sonra ha kaderimde varmış ki bu günah işledim dediğimiz zaman iblisin durumuna düşüyoruz. O zaman cezalandırılacağız zaten. O günahtan dolayı. Eğer ki o günaha girmeden önce o günahın senin kaderin olduğu bilgisine sahip olabilirsen, işte kader bilgisi o zaman kader sırrını çözmüşsün demektir. Çok acayipti ya. Zayn. İblis ne diyor? Bak günah secde etmedikten sonra anladım bunun senin emrin olduğunu He. diyor. İblisin bunu fark ettiğini yazan Hiçbirini duymamıştım. Burada iblis bu işi fark etmiş ve Allah da bunu önce mi fark etti, sonra mı fark etti? <gülüyor> evet. Ama bir bu hani, şey yaptıktan diye. sonra diyor ya hani abi, bir ayette de vardı yani. Ben insanları tamam belli bir şeyden getirtirim, bir vesileler yani işte e, aklına gelirim veya başka bir şeyleri yaptırırım. Senin yolundan saptırmak için Saktırmak için şunları yaparım e, ama yine Allah'tan da korkarım diyordu yani oradan bir ayeti vardı öyle bir şey vardı. Abi. zaten e, Allah'ı inkar et ayette geçiyor. Allah'ı inkar etler Şeytan insana kafir oldurur. Kafir insan kafir olduktan sonra ben ben senden uzağım. Ben senden uzağım. Benim yaptıkları olanı anlatam korkarlar. Aynen böyle ben diyor. Öyle. Ben senden uzağım diyor. Yani şimdi çok enteresan bir şey. Şeytan Allah'ı bilmekte. Allah'ı biliyor, tanıyor. Ona asi olduğunun da farkında. Ama insanoğlu şeytana uyarsa orada Allah'tan gaflette kalabiliyor işte. İşte şirk ancak insandan açığa çıkmıştır diyor ya. Tabi. Cinlerde yok. Sadece alemde insandan açığa çıkmıştır şirk. Cinler biliyor. Şirk yok cinlerde. Abi şirk konusunda dün akşam ben hamilelerde konuştum. E, şimdi şirk onlar yapmıyor zaten. Bildikleri için mi yapmıyorlar abi? Evet. Onlar Allah'ı biliyor. İnsanoğlu şirke düşüyor. Ama ben şirk... insanları ve cinleri bana ibadet etsinler. Diye i̇badet diyor. ayrı. O ayrı yani. İbadet edilecek tabi insan da cin de Şirk ay konusu ayrı. Şirk koşmak ayrı. Şirk, benim bildiğim abi şirk konusunda herkeste farklı bir şirk kavramı var. Ben yani onu gördüm. O şey da geniş şirk tabi. Allah'a ortak koşmak diyor. Kayıtlardan cevap veriyor. Onu duymuş. Allah'a ortak koşmak ne demek diyor. Orada birçok kişi bocalıyor. Benim anladığım şirk kavramı herhangi bir şeyi Allah'a eş ya da Allah'tan üstün tutmak. Yani bu daha çok sevmeyle alakalı. Yani çocuğunu çok seviyorsun, işini çok seviyorsun. Ya da herhangi bir şeyden korkuyorsun ama Allah'tan o kadar korkmuyorsun. Ben geçen mesela Eskişehir'e gidiyordum. Yolun ortasına polis arabası hiç olmayacak bir şekilde koymuş trafik polisi. Ben onu fark ettim. Fark ettim bir korkuyla birlikte frene bastım. Ondan sonra o raketinden sonra şeyi düşündüm ben. Hiç Radardan korktuğum kadar Allah'tan korkmadığımı anladım. Bunu anladığımı da şükrettim abi. <gülüyor> Abi bu bilinci sahibi miydi? Ama bu yine devam ediyor. Yani beşeriyet devam ettiğinden Gecek. dolayı mı devam tabii, edecek? Tabii ki. Yani. O unsurların üzerimizdeki hakimiyeti olduğu ama için yani mesela daim o bilinçte kalamayız. Yani Şunu da düşünüyorum. Bu sefer samimiyetsiz mi oluyor mu? Yani nasıl oluyor biliyor musun ne? abi? E, bu, bu olayları biliyorsun. Veya işte bir namaz mesela. Hani bir müdürün karşısına çıkmakla bir Allah'ın uzunluğuna muhazatta çıkmak. Ama yine aynı böyle bir Şimdi... şeyler oluyor. Yani buna bir Gerçekten açılması lazım Kerem'de. İbrahim Aleyhisselam da hadisi kursu da şöyle diyor allah Teala. Biz İbrahim'e verdiğimiz erkek evladının peşine değildik Ancak o İsmail öyle bir muhabbetle baktı ve sarıldı ki bizden gafil kaldı. Biz de onu evladıyla sanırdık diyor. Hadisi kursu da. E zaten öyle oluyor. Hani evlatlarımız... Sevgide şey var yani. Ya da korkuda var. Yani Allah'ın mazla yani çocuğa, o, tür şir, o tür şey o tür şey biraz e, hafi şirk yani gizli şirke girer. Bir de açık şirk var. Şimdi o bunlar gizli, Gizli şirk mümin mümin mü mü de gizli şirk olur mu? Oluyor tabi. Oluyor. Gizli şirk olur. Ne kadar sen tevhid ehli de olsan zaman zaman gaflete düşüp de o gizli şirke düştüğün noktalar olur. Dediğin gibi işte Hz. İbrahim işte kıssasları. O bunun bir sırrından geliyor herhalde abi. Yani birazcık bir sır hani o nefisteki rab şeyken evet. hani yaratılma Hani baskısı. Şey, daha önce istediğimiz sohbetlerde onun ohar bastığından geliyor herhalde. Tabii esmaların tesir şey Esmalar. Şimdi bir, bir esma <gülüyor> senin hükme altına alıyor. Hükme altına aldığı zaman da kendi hakikatini senin üzerinde açığa çıkaracak tesiri. Senin üzerinde o tesiri kadarda açığa çıkaracak. Mecbur kaderde öyle celiyene çek. O esmadan gelen hakikat senin üzerinde zuhur edip açığa çıktığında Allah ne zaman dilerse veya işte durumuna göre farklı bir esma gelip seni tesir altına alınmaya kalktığında o esma elini çekiyor i̇şte sen Bunları tanıyınca da izef ve azametin büyüklüğünü görüyor sen. Zaten işte, i̇şte esma... burada biraz daha gördüğün zaman... Esmaları ve tecellileri bilmek. Allah'ı bilme tamam. ilimlerinden bir tanesi de budur. İbn-i Arabi Hazretleri sayıyor. Aynen. Tecelli, İsimleri, Allah'ın isimlerini esmaları, bilmek ve tecellileri de. bilmek. Tecellileri işte o, o işi çözebilmek çok önemli. Tecellinin farkına vardığın zaman iş çözülüyor abi. Onu işte seyredebilmek. Tabii evet. o tecelliyi seyredebilmek. Şey o zaman, esmaların tesirini üzerindeki halini görmek. Sonra Orada izleyebiliyorsun. Belki kendinde olmasa da bazen böyle dışarıda izleyebiliyorsun veya kendinde izleyebiliyorsun. Karşı taraftakinin halinden dolayı kendinde izleyebiliyorsun. Zaten tasavvun amacı da şu yani kendinde olan değişikleri ben diye gördüğün, zannettiğin o zuhura gelmiş varlığın üzerinde esmaların cereyan ediş, tecellilerin cereyan edişini, birinin gelip birinin gidişini, halden hale sokuşunu, o tavırlarını gözlemlemek yani. Bunu izlemek sen kendini dışarıdan bir göz gibi kendine bakıp da gözlemleyebiliyorsan istenilen bu zaten. Bunu yaparken de şeriat ölçüsünü bırakırsak insan sakata götürelim. Şeriat ölçüsü bırakılmaz. Evet. Kesinlikle. Çünkü kulus. Kul kuldur, evet. Rab Şeriat ölçüsü evet. asla bırakılmaz. Onu elhamdülillah yani oluyor çünkü çünkü sen Ol, oluyor olarak ama. Sabretmeyen yer var. Sabretmeyen evet. yer var. Tabii ki. Fa, Cihadın farzı olduğu yer var. Sen seyredeceğim diye bir her şeyi seyredersen burada sıcakta Olmaz. Tabii. Allah'ın yazdığı ceryan evet. ediyor deyip de burada otur seyret. Öbür tarafta evet. işte Müslüman'ı katletsinler, sen de burada seyirci kal. Öyle değil, değil tabii. Ama de ben yeni makama gelmiş, öyle de seyrediyordur herhalde. <gülüyor> bu, bu halleri anlatıyor İbn-i Arabi Hazretleri hmm. hütabda. O makama geldiği zaman bir seyir halinde olan insan var. Hmm. Ama o kamil makam değil bak. O makama geldiği zaman insan hiçbir şeye müdahil olmaz, seyreder. Hmm. Hiçbir şeye müdahil olmaz. Resulullah, Resulullah Efendimiz, Resulullah Efendimiz'e sayıttı mı her şeye? Müdahil oldu, <gülüyor> he. Hmm. İşte insanların karıştırdığı nokta burası. Muhedin İbn-i Arabi Hazretleri'nin bir sözü vardı. Nasıldı o söz? helak olanlar benzerlerde helak oldular diyor. Bu, bu, bu çok bu söz de çok üzerinde yani tefekkür edilmesi gereken bir söz. Helak olanlar benzerlerde helak oldu. Yani benzerleri iyi ayrıştırmak lazım. Yoksa insan helak olur. Bakıyorsun aynı olay cereyan etmekte Kamil Ehlullah bir şekilde bir harekette bulunmuş yani o olaya müdahil olmuş. Aynı olay gibi gördüğün bir olaya yine başka bir Kamil Ehlullah farklı bir muamelede bulmuş. Bu Hı. sefer karıştırıyorsun değil mi? Yani o, bu da aynı olayla bak çok dikkat edelim tırnak içinde. Bu da aynı olayla karşılaştı. O da aynı olayla karşılaştı. Niye Aynen. farklı davrandı? Aynı diye bir şey yok. Benzer var. Benzer var. Evet. O zaman olaya benzer gözüyle baktığımız zaman iş, iş çözülür. Aşın. Çünkü benzeri var. Aynı değil. Aynı Aynen. olayı yok. O benzer olduğu için mutlaka birbirinden farklar var. İşte fark olduğu için de buradaki kamil ehlullah veya kamil ehlullah o olay karşısında bir harekette bulunuyor. Fiilde ya da eylemde, sözde. Onun benzeri bir olay başka bir zaman vuku bulduğu zaman çok farklı harekette bulunuyor. Aynen bir Bazen vuku bulan olaya göre çok yumuşak, selim davranışlar giderken, Aynen. başka bir vuku bulan olayda çok sert bir tepki gösteriyor Aynen. Allah için. Bu bu şeyi ayırtabilmek işte. Mesele bu. Yani hangi halde, durumda, şartta zamanda ne şekilde davranman gerektiğini bilebilmek. Tasavvufun Özü bu zaten. Nefis şeyinde de öyle söyle. Çünkü Peygamber Efendimizin kızdığı, hiddetlendiği zaman da var. Şey, yani Çok e, sahabenin köpürdüğü, kızdığı, adamın kellesini uçurmaya kalktığı halde Peygamber Efendimizin gayet mülayim bir şekilde dokunmayın dediği halde var bakın. işte İşte burayı iyi ayırt etmek lazım. Hangi hallerde öyle davranışlar gelmiş. Resulullah Hazretleri'den sahabeden bir sen atıyor. İsmi aklımda değil. Aramızdaydı ve aramızda sevilmeyen birine ihsanda bulunduğunu gördük diyor. Senin paraşın olması lazım. Belki hatırlarsın şimdi. Daha sonra aramıza katıldı. Bir başkası katıldı. Ve aramızda sevilen biriydi. Ama onu da önemsemediğini gördük. Ve bu hali kendisine sorduk. O da bize şöyle buyurdu. Resulullah Efendimiz de bize şöyle buyurdu. Ben Yüzü koyun cehenneme atılacağını gördüğüm kişiye da bulunurum, bu ona muhabbet beslediğimi göstermez, göstermez diyor. Hatırladın mı abi? Böyle bir öyle bir şey olmuştu evet, öyle bir paylaşım hatırlıyorum evet. Yani bir başkasına da başka şekilde davranabiliyor. Tabii. Aslında burada da bizim bu ölçüyü şey yapmamız lazım. Her işte mutlak doğru yoktur, işte hakikatler... Hakikat tektir, değil, hükümler, hükümler farklı farklılık arkadaşlar. arz eder. Tamam. Hakikat o tektir, var, değişmez. Var Ama hükümler farklılaşır diyor. İşte burayı iyi anlamak lazım. Yani hüküm işte oradaki davranış şekli oluyor. Bir de Resulullah Efendimiz'le ilgili bir örnek olduğu zaman, gerçi ahir zamanda herhalde o yüzden biraz daha şey. İnsanlar normalde Resulullah Efendimiz'le ilgili örnek verdiği zaman bir ittifak oluyordu. Şimdi o da yok. Resulullah Efendimiz'le birisiyle nefsine yakın bir örnek verirken, hatta dava davayla ilgili bir örnek verirken öbür öde farklı bir örnek. Hiç nefsaneleşiyor, Allah adasından çıkıyor. Hı hı. Muhtemelen geçmişte böyle değildi yani insanlar bu varını ismi geçtiğinde bu böyle yaptığınca bir kabul değil mi? Şu anda işte bugün abi işte şimdi bugün bugün olay biliyor ya insanlar. Karşı çıkmalar oluşuyor. Evet. Ama şöyle fakat böyle gibi açıklamalar geliyor ardından. Ama yani burada şunu söyledin ama abi belki hani dedi ki hadisler sahih hadisler var mıdır? Doğru mudur yani? Şimdi peygamber O efendim, ayrı bir o konu o da var. Yani. O da var. Yani. yani. şimdi adam mesela onu kabullenmiş yani almış. Şimdi şimdi Muhdini Bülneravi'ye baktığımızda ben hiç duymadığım hadisler duyduk mesela abi yani. Çok değişik hadisler geldi yani yani veya evet. diğer emir zamanlarda farklı farklı hadisler olsa yaşa oluyor. Efendimiz'e sahih bir rivayet sorduk o diyor bu benim sözümdür diyor. Onun evet. tam tersini de söylüyor. Evet, evet. yani. Sahih tır dedikleri ve o Sadece da benim sözümdür dedi. dedi, benim dedi. Değildir dedi. Değildir değildir mesela noktaları ama var biz kendi için konuşayım. Bu yine bizi bağlamıyor abi. Biz bunun hepsine. Bu bizi bağlamıyor çünkü o mertebede değiliz. <gülüyor> yani ben kendi için söylüyorum. Belki o mertebede olan vardı da. Bir de Allah'a da güvenli, güvencim var yani tam şey nasıl söyler Allah'a güveniyorum yani ben şimdi Resulü'nün sözüyle amel etmeye çalışıyor deyip de görür müsün? Yanlış yaptırmaz inşallah yani. İnşallah inşallah. Yani bizim i̇nşallah. Şeyimiz belli, davamız belli. Şimdi yanlış, canım... o, yanlış bir sözüne gördük. <gülüyor> Hakikatta Allah biliyor ben bilmiyorum. Yani orada bize mayna bastırmaz yani inşallah. İnşallah umudumuz öyle olsun ama Allah mekir kurar. Allah tuzak kurar. Hak ettiysek kurar abi. Hak etmeni kurmaz yani. İmtihan? İmtihan için de kurar. Kurar tabi. Yani sınamak için de kurar. Bir hak etmek ayrı bir de sınanmak ayrı ama. İddia ölçüsünce kul sınar. Aynen öyle abi. En evet. büyük iddiası olan en büyük sınavdan i̇şte geçmiştir. Ben onu da açarım. Kaşınma ki karşı karşıya yani. En büyük iddiası en büyük sınavdan geçmiştir. Bakın sınavı en çetin geçenlere önce peygamberler, ondan sonra varisleri ondan sonra salih kullar, mümin kullar derken aşağı doğru iner. O zaman biz <gülüyor> çok iddiada bulunmuyoruz yani o zaman geçiyor <gülüyor> Çetil yani herhalde öyle mi Yani şimdi de? öyle bu, bu hakikat böyle. Sünnetullah kanunu böyle işliyor. Yani iddiadan kastımız ne? Allah'ı sevmek. Ezerde işte emaneti. Allah'ı ne Anlıyorum kadar çok ki... sevdiğini iddia ediyorsa kul Allah da o kadar çok o sınar diyor. Bakalım. İddianın aslında ilk iddiamız ta ezerde. El estu bir <gülüyor> rabbiküm. <gülüyor> geliyor aynen, Oradan öyle. geliyor yani. Aynen. Ben sizin Rabbiniz değil miyim deyince evet galop sen bizim sen Rabbimizsin bizim dedik, Rabbimiz, dedik. Sen dedik. İlk Muhydenik alemi Hazretleri öyle diyor. Aynen. İlk iddiamızı o zaman yaptık. Ruhlar aleminde. O zaman madem ki iddia ettiniz ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorunca sen bizim Rabbimizsin dediniz. Hadi o zaman Rabbiniz olduğumu ispatlayın dedi Allah-u Teala. Gösterin bakalım. Aynen. Aynen. İddiamız aynen. oradan başlıyor çok şey abi ya. Ilim, i̇lim de bir yerde yani güzel ama ilimde de bir noktalarda sıyrılamadığın yerler var yani. Mesela şimdi aklı maaş aklı noktaları var ya abi. Şimdi aklı maaşla bakarsan ayrı bir şey. Aklı maatla bakarsan ayrı bir şey yani. Dünyalık olarak bakarsan ayrı bir şey. işte ahiretlik, uhrevi olarak bakarsan ayrı bir şey. Ee, bu noktadaki işte ikisinin arasındaki çizgi arasında kalma diye bir şey olduğunu düşünemiyorum yani. Yani ya dünyalık okuyun, nasıl cennette cehennem varsa ya da ahiretlik veya nasıl denilirse, yani öyle o anlamda... İşte bu noktada hakikati muhamerleyi tanımak lazım. Heh. Elhamdülillah. Heh, bu ne muamele kadar tanıdığın o kadar yani. kolaylaşıyor. Ben yoktu ya, siz o gün neler konuştunuz abi? Azıcık şimdi de konuşuyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> alakalı, onu, onunla alakalı şeylerde mesela oluyor, bu şeyleri. Bu sefer kader lafdına tamam mı? Tam inanan, tam teslim olan, hani daha önceki sohbetlerde Peygamberlere ton dönemlerinde kadar laf açılmışı demiş. Kader sırrı. Yani kader sırrı pardon. Evet, peygamberliğinin son evet, zamanlarında. Son zamanlarda hani daha önceden açılsaydı işte daha etkiler olabilirdi. Kimin iman etmeyeceğini bildiği yani için, taraf. gördüğü için ee, iman etmeyecek insanlarla ilgilenmezdi. E, bu taraftan yani tamam mavi e, bir taraftan zati yönü var. Bir taraftan e, ne bileyim aşağıya doğru indiğinde işte vataniye tarafları var yani. Bir taraftan uluhiyet tarafları var. Daha daha iniyor bu sefer insana akıl giriyor. İşte kişinin sohbetlerde aklıyla yol alanla işte peygamberi taklit eden kişinin yapmış olduğu şeyler. Karşılaştıkları. Karşılaştıkları şeyler olur. var. Ki, yani burada o kadar bunlar da birer mekir midir abi yani? Şimdi her. Yani bakış açısı olarak diyor mesela. Tabii ki her şeye aslında bir mekir. Yani bir yani, tuzak gibi bakabiliriz. Çünkü tuzaklar çok ince hakikaten. Aynen. Yani o kadar tuzaklar var ki ne diyor Muhtin İbn Şeytan diyor, aslı insana gelen o düşünce o fikir ya da o doğru, asıl asıldan kastet diyor. Asılı bozmak cihetiyle tuzağa kurar, saptırmaya çalışır. Yani insan mümin ya da salih kul İlk önce bir asıl bir hakikat, şeriatın da öngördüğü, Resulullah Efendimiz'in dile getirdiği bir asıl hakikat üzerinden salih kul bu hakikat üzerinden hareketle yola çıkar ama sapar. Elhamdülillah. İşte şeytan salih kulu bu manada saptırır diyor. Ve örneklerde veriyor ya işte kul ibadet Allah için, Allah rızası için bir şekilde ibadete niyetlenir. Elhamdülillah. O ibadete niyetlenince o ibadeti yerine getirmek, artık bu ibadet ister bir sadaka vermek olsun. İster namaz kılmak olsun ister oruç tutmak olsun Neyse Bu ibadeti yerine getirmek üzere Harekete geçtiği anda Daha farklı bir ibadeti Ona güzel gösterir Derecesinin makamının Daha yüksek olduğunu gösterir O ibadeti terk edip Ötekine geçmesini sağlar ha. Salih kulu Kandırmasının şeytanın kandırmasının Yöntemi bu salih kulu gelip de gel sen İçki iç gel kumar oyna Gel şunu yap bunu yap yani Başka sıradan insanların yapmış olduğu gibi fiilleri yaptıramaz. Elhamdülillah. O zaman şeytan salih kulu diyor bu şekilde kandırır. Yani yapacağı amellerin yapmak kastı arkadaşlar. olduğu amellerin daha üstünde bir ameli gösterir kendisine. Ya onda daha büyük sevap var. Onda daha büyük kazanç var. Onda daha büyük Allah indinde Yine huzurunda bir zevk, yani büyük doğru. bir zevk var yani. dersin. Bu sefer onu bıraktırıp ötekine geçtirir seni diyor. İşte şeytanın salih kulu kandırdığı mesele budur. Onun için ne diyor? Başladığınız bir hayır işe ya da güzel bir amele tamamlamadan başka birine geçmeyin. Ölçü bu. Ben zikir yapıyordum. Mesela atıyorum abi akşam ezanı okunuyordu, Camiye, cemaate namaz kılmayayım gideyim. Hı. Orada ikilemeye düşüyorsun şimdi düştüm, değil mi? Düştüğüm sonra senin en son dediğin şeyi yaptım. Başladığım şeyle bitireyim noktasında öyle düşündüm. Ama hangisi doğru bilmiyorum. Benim de mesela evet. namaz konusunda çok hassas davranılacağını düşünüyorum abi. Namaz mesela Allah Resulü Aleyhi ve sellem yani Savaşta bile Muhyiddin abinin anlattığı tabire bakınca yani namazın yani işte mescitlerde cemaatle kalınmasının hükmünün daha ağır olduğunu veya yani Peygamber Efendimiz yaptı diye mesela bu noktada diğer türlü tabi insanın işi vardır gücü vardır, istisnalar kaydı bozmaz ama genel itibariyle namaz, tabi zikir de. şimdi o kadar çelişkiler, şeyler, ya çelişki demeyelim mi o kadar düşündürülen i̇ki şeyler tane, var iki ki iki yani. tane Sen, aile davraya gibi namel var. Biri namaz, biri zikir Zikir de Namaz zaten deneyindir. Bu bende böyle bir örnek oluşum Şimdi Ama işte Yoksa... bir taraftan şeytan diyor. <gülüyor> <Ya> şeytan. <gülüyor> Peki şeytan namaza çağırır mı abi? Şimdi adam zikri bıraktığını düşünelim. Yani zikiri bırakmasını istiyor. Namaza çağırır mı şeytan? Şimdi e, zikri bir bir edindiğimiz bir virt varsa, o oh, oh. zikri Heh, tamamlamaya vakit, az kalmışken vakit girdiyse, yeni vakit girdiyse o zikri tamamlayıp da çünkü daha namazın vakti duruyor. Elhamdülillah. Kılabilirsin. O zikri tamamlayıp da kılmak daha doğru olur. Önce çünkü o ibadete başlamışsın. Yani. Namazda vakti geçmiyor ama şöyle bir şey olsaydı. Sen zikre başladın. Bu zikirle meşgul olurken namazın vakti geçmek üzere o zaman tabii ki zikri keseceksin. O açıkça ortada zaten. Evet, o açık, net ortada. Zikri kesersin, bırakırsın. Çünkü Farziyetine bakacaksın, derecesine. Hangisi Aynen. farz? Önde gelen. fazla önde gelen tabii ki namaz. Aynen. O zaman namazını kılacaksın. Ondan sonra döneceksin zikre. Mesela bu hususta karıştırdıkları nokta şu. Sohbet meclisleri hak sohbeti yapılan meclisler hususunda da bazı zümrelerde iddialarda olmuşlar. Namazın kazası olur, sohbetin kazası Kaza. olmaz. Aa, çok kere, sakat. Ben, bu, ben bu... bunu ben çok karşılaştım da o yüzden yani. Geçen, Geçenlerde bir zat söyledi bana bir Melami Şeyh'inin böyle sözü var dedi hatta internet üzerinden de paylaştı onun linkini. Sen zaten sohbette diyor gördüm sözünü kestim abi şeydesin yani diyor zaten namazdasın öyle. O paylaşmışlar onun sohbetini de orada sohbette açık açık ve net söylüyor bu zat bu kişi yani e, namazın kazası olur ama sohbetin kazası olmaz diyor. Bir şey de var abi namazın kazası olur. Ezanın kazası olmaz. Bu doğru. Şimdi cuma namazına gittim ben. Geçen sene. İmamlar dört tane Hı yan sene. yana oturmuşlar mevlüt okuyoruz. Nasıl şey geçti? Zamanı var ya yarım saat geçti. Hı. Gitsen nereye gideceğim? Tek başıma kılmak istiyorum. Cuma'da öyle değil yani. Belki diğer namazlarda vakit namazı olsa gideceğim tek başıma kılacağım. O kadar kızdım. Ezan okurken de mevlütü kesmedi. Bir de cuma'nın bir şeyi var yani. Yani geleneği var. Önce tespihat ondan sonra vaaza başlıyorsun. Ayet adı sokuyorsun. Onun mealinden atıyorsun. Tavsiyelerde bulunuyorsun cemaate. Bir iki e, cuma vaazı tespihatları var. Ondan sonra bitiriyorsun. Bunlar yarım saat mevrüt söylediler. Mevrüt o toplum... Tek başıma itiraz çektim. Onu da yapmak istemedim. Toplumumuzda o toplum da ayrı değil. bir şey yani. O da üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Ezan okunurken de mevrütü kesmedi. bağır çağra şey yapılır. <gülüyor> ezan okunurken Allah anlatılan ilim konuşuluyorsa yani boş laf değil, meleyhane değil. Allah anlatılan ilim konuşuluyorsa kesilmeyebilir. Konuşur. Anlatılmaz mı abi? Sonuçta keserse daha evladır, Neleştir. ayrı mevzu ama kesmek şarttır. Kesmezsen günahkarsın diye bir hüküm öyle bir şey yok. Şimdi bir Allah de konuşuluyorsa. Ezan okunurken kabirde Altyazı alırken bana bunun konuşulmaması gereken yerler var. Camide dünyada konuşulmaması mesela tavsiye edilmiş. Tamam. Bunun gibi şeyler var. Ezan okuma anında... Tabii ki ezanı öyle. dinlemek eftar olan var. Ezan okunurken gören var mı bilmiyorum. Biz gö ben görmüyorum yani. Hakikaten ne oluyor acaba ezan okunmuş? Peygamber Efendimiz'e daha söylememiş. Adı-ı var. Ezan okunurken duaya sarılın diyorsun. Çünkü o kapıları acılmaktadır. Aynen. E Başım, yani. lafa bak şimdi tamam. bak. Kapılar açılıyor. Biz görmüyoruz tamam. ki. Duaların kabul oldu zaten. Ezan var orada. Sen Allah'a anlatsan ne kadar ançın Allah. Sen dedin ya, yeter yanlış değil. Doğru söylüyorsun Hani en azından Allah'a anlatılıyorsa o olabilir Nasıl, Ya işte abi orada yani tepki, tepki çok versen çok şey algılayacaksın. Tepki vermesen seyretmen lazım herhalde abi. Yani işte tepki ne amaçla verecek? Yani orada mesela en hani tepkini göstermeye çalışsan bile o da çok saçma bir şey yani abi yani. Bir de şu Bilmiyorum, var yani. O, insan, e. insanların içinde bulundukları hal halin hükmüne girer insan. Sen şimdi sen o cihetten bir hale girdin. Yani senin için içinde bulunduğun hal namazın ehemmiyetini ön plana çıkarttı. Dolayısıyla sen diyorsun ki o an için bir an önce namaza geçilmesi gerekir. Seninki doğru. Fakat başka bir kişi, başka bir hakikati anlatan, dile getiren ya da Allah'a anlatan kişi açısından bakarsak o da o hal onu kaplamış vaziyette tamam, tamam, henüz tamam. diyor vakit geçmedi. 10 dakika bu halle diyor bu hakikati bu ilmi dile getireyim anlatayım ondan sonra namaza dururuz bir. Doğru vay. O da o halin etkisinde yani. Doğru. Teknik olarak senin sözden gibi yani, olay öyle. Yani var. kim hangi o da ha, bulunduğu halin etkisinde olmak hasebiyle yaptığı doğru. Tabii. Sen de bulunduğun halin etkisinde olmak hasebiyle yaptığın doğru. O zaman doğru var daha doğru var. Daha olay... doğru var. Bir de bu e, hallerinizin etkisindesiniz eyvallah. O zaman o meclisin sorumlusu olan kişinin Oradaki terciğine kalır. O meclisten sorumlu kimse. Ya da oradaki imam diyelim. İ i̇mam o zaman e, sohbetin tamamlanması yanında bir tercih kullandıysa, imam olarak ona tabi isek o zaman susacağız demektir. Yani Şimdi bu gerektiği ya da yani. daha net açığa çıkacak yine bir örnek var abi. Hı. Resulullah Efendimiz bu tip durumlarda ne yapmış? Hazreti Aişe diyor ki Ev, evdeyken ne yapardı ya Resulullah Efendimiz? O da evdeyken evlerini görürdü. görüyordu. Esen okunca da doğru camiye giderdi diyor. Evet. annemiz söylüyor. Evet. Yani yani ezanı duyuyor, hı. camiye gidiyor. Tabii vakit girmiş olur. Ben zannetmiyorum ki orada şey yapsın, başka bir şeyle meşgul olsun. Ben ben zannediyorum. Yani. yani başka bir şey derken şimdi Osmanlı zamanında da abi yani meclisler yani hep böyle muhabbetler, sohbetler hep orada olurmuş yani. Yani baktığımız zaman yani konuşulan şeylerin hepsi oradaymış mesela. Hakikate dair olsun veya dünyalık şeyler olsun yani. Hep o cami içerisinde, yani bir ev gibiymiş gibi düşünün evli, toplanma yerine evet, de mesela. Evet. E, diğer geçmişimize baktığımız zaman, yani Resulullah zamanında da meclislerde çok şey olmuştur. Ya tabii şu anki günümüz yok, şartlarına şey baktığımız ezan zaman ezan çok farklı. Yani namaz vakti ne olduğumu şey yapıyorum ben. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Resulullah Efendimiz ezan vakti, namaz vakti tabii ne oldu? Tabii çizgi, her zaman. Muhakkak ölçü o. Tabii yani. Resulullah Efendimiz'in yani peygamber ne şekilde davrandıysa kemalat üzerine o şekilde hareket etmek lazım ama şunu şunu hiçbir zaman unutmayın ee, hal hal meselesi çok önemli bir şey tabi abi sen temiz söyledin o doğru yani içinde bulunduğun hal seni ne şekilde kapsıyorsa o an hangi esmanın tecellisi e, senin üzerinde hakimse ona göre hareket edersin halle alakalı bir şey bu yani biz buradan kimse de yargılayamaz zaten yargılamam tabi yargılamamız lazım yani o hal baskın gelir bazı insanda baskındır der ki yani öğrendiği hakikate göre namaz ne diyor? En eftal namaz vaktinde kılınan namazdır. Vakit girdiği gibi namaz evet. kılmak en eftaldır. Eyvallah. Bu hakikati kendime alıp da bunu bununla hallenirsem ezanı duyduğum anda namaza dururum ben. Çünkü Aynen. benim için doğru budur. Aynen öyle. Öyle de oluyor. Mesela Yarabbi diyorum ki yardım eyle ki vaktinde namazı kılabileyim dua ediyorum mesela. Böyle şeylerle karşılaşıyorum. Bazen işte diyorum ya yani bir şey geliyor tamam diyorum. Gelen kişi sanki şeytanmış gibi hissediyorum böyle. Ya da bir uyum. Yani Gelen kişiden veya başka bir şeyle alakalı bir şey yine sıyrılmaya çalışıyorum, yine bir şey çıkıyor. Sen öyle hissediyorsan öyle olabilir yalnız. Ona dikkat. Ha? Öyle hissediyorsan öyle de olabilir yani. yani nasıl oluyor? Yani tam böyle tam aptal alıyorum, çıkıyorum, gideceğim yani. Tam o sırada bir şey, ve telefon geliyor, bir şey oluyor. Cevap vermen gerekiyor yani. Ya orada bir şimdi şeytanım diye düşünüyorum bu da bu sefer çok biraz sanki şeytan aldatmış gibi oluyor nasıl bir şey oluyor abi böyle bir şey yani hani şimdi onda, onda şuna dikkat edelim yapacağımız ibadetlerde bak sınav, gene sınav var orada aynen. sınava tabi tutuluyorsun neden kendini bir kurdun aynen. şartlandın aynen. diyorsun ki ben vaktinde namazımı kılacağım 10 dakika öncesinden abdestim olur mu hazırlanıyorum yani bak, çünkü... kendini kurdun mu hı hı. bir iddia sahibisin ne yaptın kendi kendine iç alemde iddiada bulundun aynen. ben namazımı vaktinde kılarım kardeşim beni hiçbir şey iş hiç engelleyemez dedin mi bunu yani iç düşünün, aleminde düşündüm. dedin aynen öyle Dolayısıyla bir iddiaya girdi. Ama dua da ettim diyor. Kolaylaştırma duası etmiş. Çünkü dua ediyorum ya Rabbi. Bak kolaylaştır ki böyle sıkıntıyla karşılaşmayayım. <gülüyor> dua Gideyim et. Yine yani. <gülüyor> dua Seninle et. münacat edeyim yani. Tamam. O duanı ettikten sonra ama ben işte kendini tamam. şartlandırıp da ben mutlaka işte vaktinde namazımı kılacağım. Beni gelen müşteri de koyamaz, O da yapamaz. Bu da yapamaz gibi söz aklından geçirme değilsen bir tahayyülde bulunduysan kendi iç aleminde bir iddiada bulundum demektir bu. Ya eee Şimdi böyle şeylere karşılaştım. O iddiada bulunmadan Allahu u Teala'ya yalvar. Ya Rabbi namazımı vaktinde eda etmeyi nasip eyle kolaylaştır Ama öyle bir olayla karşılaşırsam işte e, müşteriyi de teperim. E, şöyle yaparım böyle yaparım ben gene de giderim namazımı vaktinde kılarım gibi düşünceye girme. Teslim ol Allah'a. Ya Rabbi niyetimi biliyorsun. Halisane niyetimi biliyorsun. Sana teslim oldum. Sen hakkında hayırlı olan ne şekildeyse o, o şekli bana aç de. Eyvallah. O zaman iddadan çıkarsın bak. Aynen. O zaman bak eğer müşteri geldiyse, müşteriyle muhatap olman gerekiyorsa olacaksın o zaman. Aynen. Oradaki işini halledip böyle gideceksin namaza. Veya da müşteri senden e, halden sözden anlayan bir insansa kardeş otur şurada 10 dakika bir çayını iç. Ben geliyorum dersin. Çeker gidersin. Anlayacak bir insans. Yok, bak burada davranış çok önemli. Anlamayacak bir insansa Orada o zaman o adamın işini gör. Ondan Aynen. sonra git namazını kıl. O yaşadığı pişmanlık da zaten kılamadan pişmanlığı da o da yeter bence. Ahmet abi de gibi. Şimdi bu yani, şeye benziyor. Rahatsız oluyorum abi. Yani şimdi alıştırmışsın ya kendini yani. Bu rahatsızlığa giriyor. böyle. Bak orada denge çok önemli. Rahatsız yani. oluyorsun ama bak oradaki dengeyi anlıyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Hı. Zaman içerisinde hakikatleri kavrayınca, öğrenince bu sana yerli yerinde oturacak. Bunu o zaman rahatsızlık kalkacak üzerinden. İşte diyorum mesela. yolcular bu... çıktın. Aynen. Beraber yolcular çıktı senin, misal veriyorum, örnek veriyorum. Senin e, akşam namazından sonra 6 rekat kıldığın evvabin namaz var. Kendine adet edindin bunu. Muhakkak kılıyorsun diyelim. Birlikte bir arabaya bindik, yolculuğa çıktık. İkinci vaktinde yolculuğa çıktık. Ta yatsıdan sonra varacağımız yere varacağız. E, o yere de çabuk vermek istiyoruz. Orada bir halledecek, göreceğimiz işimiz var. Akşam namazı vakti geldi. Arabayı çektik bir yere, yol kenarında bir camiye girdik. Akşam namazımızı kıldık. Yanımızdaki arkadaşlar akşam namazından sonra iki rekat sünneti kıldı. Hemen yola gidelim diye hareketlendiler. Ben kendime adet edindim diye altı rekat evvabinin namazını kılmayı şart koşup da orada kalıp da illa kılacağım dersen yanlış yaparsın. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Anlatabiliyor muyum? Oradaki o topluma uymak zorundasın. Sonuçta farzı yerine getirdin. İki rekat sünnetini de kıldın. O gün terk et evvabinin. Evet. Bu çünkü, topukluyor topukluyor. çünkü oradaki toplum bir an önce bir yere varıp o işi halletmek istiyor. Eğer kalıp da altı gel ev ağabeyini kılacağım diye durursan o topluma eza çek, etmiş olursun. Onların gönüllerini kırmış olursun. Eyvallah. Çünkü onlar acele ediyor yani bir an önce oraya varalım o işimizi halledelim. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? İşte yani ölçü bu buna çok dikkat etmek lazım. Yani bulunduğun şarta göre, ahvale göre, duruma göre hareket edeceksin. Eyvallah. İşte ham, buna ben ham sopuluk diyorum. Ham sopuluk yapıldığı yok kardeşim. Ben işte yola çıktım veya kuşluk namazını kılarım ben kardeşim. Arabayı çek. Saat işte öğlen 10-11 oldu. 10 oldu. Kuşluk kılacağım ben şimdi. Deyip de ben adetim bu. Aa, kılmadan gitmem. De, derse bir insan bu ham sopuluktur. Bir yere yetişilecekse orada o gün kuşluğu terk et kardeşim. Elhamdülillah. Etmen gerekiyor. Çünkü o arkadaşlarının işini görmen lazım. Hep birlikte çıkmışsınız yola. Veyahut da hiç terk etmeyeceksen. Ben mutlaka kaidelerime uyarım diyorsan. Toplumla birlikte bir işe kalkışmayacaksın. Elhamdülillah. Evet, abi. Onlarla yola çıkmayacaksın o zaman. Evet. Siz gidin gideceğiniz yere diyeceğim. Benim kendime göre kurallarım var diyeceğim. Yani bu ölçüyü iyi ayırt etmek lazım. Bunu evet. ayırt insan ham sopuluğa düşer. Ham sofu olur yani. Ben öyle yani. diyorum. Ham sofu. Yani neyi, nerede, ne şekil kullanacağını ruhsatları çok iyi bilmek lazım. Yani. Bakın burada farzı terk, etme, terk edilir demiyoruz. Farzlar mutlaka yerine gelecek. Ama sünnetler, nafileler terk edilmesi gerekiyorsa terk edeceksin orada. Topluma uymak için. Evet. Toplumun işini bir an önce Halletmek, hayır yoldaki işini halletmek yani şeyde için. Bir şey de Zira bir e, 4-5 kişinin içindeki topluluktaydım. Orada namaz için müsaade istedim. Farzı kıldım. Süreti de yıkılmadım. Ben evvabinin 2-2'yi kılıyorum. Yani ayrıca sünnet, evet. namazı, şey, sünnet namazına niyet etmiyorum. Evet. Farzdan sonra 2-2 evvabin kılıyorum. 6 rekat. Evet. 2 rekat pozisyona göre kılıp da 4, diğer 4 rekat terk ettiğimde oldu. Farzı kılıp Diğerlerine hiç şey yapmadan, sadece hızlı hızlı yolda ayakkabıya gelerken tespihatı içimden yaptı çıktım, yani. bu oldu yani. Muhakkak tabii. Evet. duruma göre hareket edeceksin yani. Elhamdülillah. Bunu onu iyi bilmek tabii, ruhsatları lazım. Ruhsatları bilmek lazım, Hı, ruhsatları geri gelmek ne bilmek kullanacaksın ki biz dünyadan da sorumluyuz sonuçta. Işte. Mesela... Ama yani ruhsatları kullanırken bunu da alışkanlık haline tabii yani tabii, değil. Yani değil yani. Değil, alışkanlık değil, haline yani. değil, yani. Şimdi, Mesela, içinde bulunduğun topluma bunu, göre. Toplum onların mi? menfaatlerini öne alacaksın yani. yani. Yani onların hayır üzere olan, günah üzere değil. Hayır üzere olan menfaatlerini öne alıp sen kendini nafilenin terk edebilirsin. Ama zamanında kısıtlama, daralma bir şey yoksa yine vaktinde... Ya yoksa arkadaşlarında ona müsamaha gösteriyorsa mesela o zaman yap, kıl, da bir sorun yok. Ama birilerine eza vereceksen, adam acele ediyor da sen şey yapacaksan olmaz. Aynı şekilde Ramazan orucu tutmuşsun bir grup halindesin. 8-10 kişi neyse işte. Ramazan orucu iftar vakti gelmiş... Sen evinde kendi başına adet edinmişsin. Önce namazını kılıyorsun. Sonra iftarını yapıyorsun. Şimdi grupta da toplulukta da arkadaşlar şimdi namazımızı kılalım. Yemek yemek yok. Önce namazımızı kılalım. Sonra iftara edeceğiz dersen yanlış olur. Olmaz. Orada toplum. Çünkü orada toplumda bir sürü insan var. Herkesin nefis derecesi farklı. O dakikayı bekleyen adam var. Hani top patladı, ezan okundu. Bir an önce iftarımı açayım düşüncesinde olan insan var. Nefsi orada. Yemekte. Sen o adama gel burada namazını kılacaksın dersen e, aklı fikri kaldı yemekte. Namazından da bir şey anlamadım. Orada ne yapacaksın? Orada o namaz kılmayı terk edeceksin. Git iftarını yap. iki lokma yemeğini ye. Ondan sonra git namazını kıl. Veyahut da müsaade ediyorsalar sen ille de namazını kılacaksan o da nazın geçen insanlarsa toplum. Siz afiyet olsun. İftarınızı yapın ben namaz kılıp geleyim dersin. Ama bu böyle bir hareketle davranman Oradaki topluman ağına gidecek ya da gücenecekseler ya da sen gelmediğin için yemek yemeye başlamayacaksalar böyle bir şey yapılmaz o zaman. Oturacaksın, yemeğini yiyeceksin, yani. kalkacaksın ondan sonra namazını kılacaksın. Yani bunlar işte sıralama, bunlar çok önemli. İyi bilmek lazım, ona göre hareket etmek lazım. Evet. Şimdi bu burçların insan hayatında, insan demeyelim tüm alemdeki varlıklar üzerinde birçok tesiri var. Elhamdülillah. Bu ta insan yaratılmazdan dünyaya hayatına gelmezden önce anne karnındaki süreçte tesiri etkisi olduğu gibi doğumdan sonra doğum anı, doğumdan sonra bir takım etkileri süreçleri var. Hatta i̇bn Arabi Hazretleri bunu işte ayetlerle de dile getiriyor. Cennet hayatında da yine burçların etkisi var. Yani burçların etkileşimi cennet hayatındaki o ebedi hayatta dahi sürecek. Devam edecek diyor burçlardan olan etkileşim. Şimdi bu burçlar 12 tane burcun dönem dönem zaman zaman şöyle etkisi var. Onu şuradan başlayalım anlatmaya. Allah indinde emir ol. Kün emri. Allah indinde sadece Allahu Teala ol diye emreder. Kün emrini verir. Evet. Neyin nerede ne şekil nasıl olacağına dair oluşum o emri alan birimin kendi özündeki kotlanmadan açığa çıkar. Yani istidadından diyelim ya da ayağının sabitesinden Sen açığa daha çıkar. Daha yüklenmiş böyle. Öyle mi diyelim abi? Olayı daha iyi anlayabilmek için şöyle örnek vereyim. Ahmet abi biraz anlayayım seni. Şimdi Allahu Teala kün emrini ol emrini verdiği ha, zaman Konuştum abi, sabah, buluş, buluşacağız abi. Bu mevzu şuradan ha. ciğerden gelen havayı düşünelim. Şimdi hava bunu daha önce de sohbetlerimiz evet. herhalde örnek vermiştik, anlatmıştık. Hava herhangi bir ses, mana ihtiva etmez. Evet. Ciğerden ne oluyor? Hava geliyor. Ciğerden gelen hava gırtlak borusu aracılığıyla gırtlağa geliyor. Gırtlaktan işte burada mahreç dediğimiz işte bu gırtlaktan hançer denilen yerden mahreç, dilden dil vasıtasıyla, dudak vasıtasıyla harfler çıkıyor. Halbuki hava henüz daha hiçbir harfe, manaya şekle bürünmemişti. Havaydı. Hıs hava. O hava gelirken ciğerden gelen hava işte bu küçük dil, gırtlak, marifetiyle, dil marifetiyle, dudak marifetiyle harf oluyor. A, e, vav, elif, b, t, s neyse. Bu harfler birleştiği zaman bir kelime ihtiva ediyor. Bu kelime de bir mana içeriyor. Bak. Hava ne oldu? Aynı hava. Özde gelen hava. Hiçbir farklılığı olmayan hiç, hava geldi gırtlaktan çıkarken dil marifetiyle harfe dönüştü. Harflerden kelimeler oluştu. Bir kelimenin anlamı bir şeye işaret ederken başka bir kelimenin anlamı çok daha farklı bir şeye işaret evet. etmiş oldu. Manalara dönüştü yani. Mana. manal büründüler. Aslında görünüşte harfler giyindi. Hava Görünüşte harf giyindi, harf hı hı. olarak çıktı, kelime olarak. Ama o kelimenin özü batınında bir mana saklı yerleşmiş. Hı hı. Dolayısıyla o kelimeyi duyduğumuz zaman o kelime ile işaret edilen mana bizde çağrışım yapar. Biz aslında kelimeler sadece araç. Hı. Bak şimdi kelimeler, harflerden oluşan kelimeler mananın açığa çıkmasını sağlayan bir kodlama diyelim. Eyvallah. O belli harfler arka arkaya gelmesiyle birlikte oluşan kelimeler, belli kelimelerin arka arkaya gelmesiyle birlikte bir harf dizesi işte. Kitapta gördüğümüz gibi. Harf dizeleri, belli harflerin arka arkaya gelmesiyle okuduğumuz zaman ne oluyor? Bizde bir mana açığa çıkıyor. Elhamdülillah. O mana oraya şifrelenmiş oluyor. Şehir Ekber'in bir var abi. Kelimelerin kalbine manaları koyan Allah'a hamd olsun. Ha, evet, kelimelerin kalbine manaları koyan Allah'a hamd olsun. Tabi. Şimdi burada işte o bizim ciğerimizden gelen bu hava kelimeye dönüştü, ondan sonra harfe dönüştü, manaya dönüştü. allah Teala'nın ol emri de böyledir. allah Teala ol diye emir verir. Ol emrinin teferruatı o ol emri ilk görevli ulvi melekler yani o burçlardaki meleklere gelir. Elhamdülillah. Bu burçların çalışma mekanizmasını anlatıyoruz. Burçlardaki bu burçların ruhaniyetleri melektir zaten. 12 tane burç var mı ya? Her şeyin bir ruhaniyeti var. O burçların da ruhaniyeti melektir. Bu 12 melek. Alemde cadyan edecek tüm olayları Allahu Teala işte o melekleri sebep kılarak halk eder. O ol emri bu burçlara geldiği zaman her bu 12 tane burçta bulunan o melek 12 melek o ol emrinden neyin ne şekilde olacağını kendindeki İstidadı oranında, ayağının sabitesi oranında aleme yansıtır. Ölümlü. Bu ol emri aleme yansıyınca işte Allah'ın emri şeklinde gelen o şifreli ol emri tafsilatlanır, açılır. Ölümlü. Ol emrinden o ilgili melekler der ki aleme yansıtınca ne, ne olacaksa. O da altındaki meleklere, altındaki meleklere kat kat bu emir dağılır. Ölümlü. Dağıldıkça tafsilatlanır. İşte o ol emri geldiği zaman der ki yani o an itibariyle ol emrini vermesiyle atıyorum. Ali'nin ölümüne o ol, Ali'nin ölümüne işaret olduğu anda Veli'nin de doğumuna işaret olur. Biri ölüm, yani mumit ismi o ol sözüyle onda Mumid isminin açığa çıkmasını murat etmiştir Allahu Teala. Dolayısıyla o kişi ölür. Ruhunu teslim ederken Veli de Hay isminin açığa çıkmasını murat etmiştir. Muhyi ismini murat etmiştir. Onda da hayat bulur. Peki bu Dünyaya burçlarda gir. esmalarla bir bağlantısı var mı abi? Bütün, Yoksa... Aslında bütün alemde cereyan eden her şey esmalardan kaynaklanıyor. İsimlerdir. Ee, peki şöyle bir örnek versek yani e, esmalar mı onları yönlendiriyor burçlar mı onları yönlendiriyor yani? Burçlarda görevli melekler esmaların sıralamasına göre hangi esma, hangi varlığın üzerine gönderilmesi gerekiyorsa oraya gönderiyor. Tamam. Emre nasıl olursa. He. Aslında o melek de hakikati itibariyle gene esmadan oluşmakta. Eyvallah. Bak şimdi olaya o açıdan bak. Anladım, anladım. Yani o, o meleğin hakikati de aslında esma terkibinden oluşmakta. O melek de esmadan oluşmakta. Mesela bu alemde aynı insan gibi. Biz esma terkibinden oluşmaktayız. Elhamdülillah. Ama ne yapıyoruz? Bir muhatap olduğumuz insana da e, hangi esmayı zuhur ettirmek istiyorsak sebep olmak istiyorsak o esmanın evet. onun üzerinde bir tesir bırakıyoruz değil mi? Seni öfkelendirirsem hittetlendirecek kelimeler söylersem Allah'ın gaza cabbar. He, cabbar esması sende işte Açığa çıkmış oluyor. Veyahut da seni çok e, öfkeli halinden yumuşatacak bir takım kelimeler sarf ediyorsam evet. ne yapıyorum sana o zaman Allahu Teala'nın halim esmasını sana yönlendirmiş oluyorum. Evet. Yani onu kullanmış oluyorum. Ben esma terkibinden olan ben halim esmasını bilerek o kelimelerimin içerisine koyarak sana tesir edecek şekilde kullandığım zaman seni yumuşatıyorum. Öfkeli halinden rahatlıyorsun bir gevşeme haline geçiyorsun. Sakinleşiyorsun, teskin buluyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? Esma terkibinden oluşmuş olan ben esmaları kullanarak yine sana esma ile tesir etmiş oluyorum. Yani şimdi o zaman büyü dediğimiz olay böyle mi abi? O dediğimiz. Ben onu soracaktım. Büyü. Büyü boşun neresinde o kızdan? Büyü büyü olayına da girelim. O e, büyü de olay şöyle. Yine harflere dönüyoruz. Harflerin manaları ihtiva eder dedik ya. Her harfin artık buna harfin ruhaniyeti de ya da harfin manası da. Alimler burada ihtilaflı konuda. 8 tane ulvi 8 tane süfli alemden e, her bir harfin koruyucusu hadimi var diyenler var. Kimisi 8-8-16 oluyor yani. Eyvallah. Kimisi diyor ki 4 tane ulvi alemden, 4 tane de süfli alemden hadimi vardır her bir harfin. Eyvallah. Büyü olayında okunan ayet ya da söylenen söz, işte farklı amaçlarla okunan ya da tersinden okunan, onun bir sürü teknikleri var. Onlar çok teferruatlı işler. Ne maksatla, ne için okuduysa kişi o okumuş olduğu okumanın, o ayetlerin süfli hadimlerini harekete geçiriyor. Yani cinlerden olan koruyucularını. Evet. Ulvi'de meleklerdir. Şifada da işte bir şifa maksadıyla, bir hastalığa okumamızda da işte bu sefer biz neyi harekete geçirmiş oluyoruz? Ulvi. Evet. Ulvi alemin hadimlerini harekete geçirmiş oluyoruz. Büyü de böyle. O süfli alemin hadimlerini harekete geçirerek o kişi üzerinde artık neyi amaçlıyorsa büyücü onun sağlığını bozmayı mı amaçladı İşine. kadını erkeğe aşık etmeyi mi amaçladı işini bozmayı mı amaçladı neyse artık veya işte malına canına bir zarar gelmesini mi amaçladı <gülüyor> evinin barkadının yanmasını mı amaçladı neyse o amaçlamış olduğu amaç niyet üzerine bu okumasını gönderiyor o okumayı göndermekle birlikte o ağzından çıkan kelamla dedi ki İbn Arabi Hazretleri diyor ki ağzımızdan çıkan kelamda ister Allah'ı anmak bağdında bir zikir olsun isterse küfür olsun ne mahiyette olursa olsun ağızdan çıkan kelam surete bürünür. Ve dolayısıyla o surete bürünen iyi manada Allah rızası için söylediğimiz sözler güzel surete bürünüp kıyamete kadar hakkımızda Allah'tan mağfiret dilerken kötü çıkan kelimeler, küfür kelimeleri ise yani kötü suret ediyor. Şefaatçi, şikayetçi olay mı oluyor? Tabii, şefaatçi, şikayetçi. Hayatta bunların hepsi hesaba, tartıya getirilecek. Kötü surete bunla sözler ya da davranışlar suret gidirildi. Onlar engel oluyor. Sen bu senin faydanı olacak bir işi yapacaksın. Engel oluyor sana. Tabii, engel oluyor. Ateş söndü çünkü. Kalbine kırdın. Oradan da şeye geldi, buuz geldi. Buz geliyor? Büyük bir, yani güçlü bir suret oldu belki. Senin ayrılışlarına engel oluyor. Engel oluyor. Tabii, aslında burada gene kişinin ameli kendine dönmüş oluyor. Evet. Yani yaptığın gene sana dönmüş evet. oluyor. Bu büyüde de böyle. Bu şekilde görevlendirilen o okumalar neticesi süfli alemden açığa çıkan bu kuvvet gidiyor. O kişinin üzerine tesir yapıyor. Artık o kişinin Allah karşısındaki korunmasıyla alakalı bir şey. Kendini koruyorsa bir takım korunmalar yapıyorsa büyüye karşı, sihire karşı, cinlere karşı bir koruması varsa ona zaten temas edemiyorlar. Bir koruma altında olan kişi değilse onun nüfuzu altına alıyorlar bu süfli alemin varlıkları. Artık ondaki Büyünün amacı neyse, ne zarar verebilirlerse veriyorlar. İşte iştahını bozuyor, huzurunu bozuyor, yani. sinir sistemini bozuyor, sağlığını bozuyor, karı koca arasını bozuyor, evet. akraba arasını bozuyor, uzat vesaire vesaire. Yani evet. birçok amacına hizmet etmiş oluyor yani bu sefer. Evet abi. Evet. Büyü de bu şekilde oluyor. Dönelim biz şimdi tekrar şeye, burçlar mevzusuna. O işte e, burçlara gelen emir, ol emri alttaki meleklere Neyin ne şekilde olacağı Tapsilatı herkesin şeyinde var çünkü Her varlığın o meleklerin Kendi ayağını sabitesinde Olan açığa çıkıyor O melek alt zümre meleklere Gök melekleri yer meleklerine yer melekleri Yerde yaşayan varlıklara Bu şeyi getiriyor emri Ol emri bana getiriyor Bende <gülüyor> ayağını sabitem gereği Ne olması açığa çıkması Gerekiyorsa işte o kader mevzusunda O da bende açığa çıkıyor ol emriyle evet. Artık ben ne davranış sergileyeceksem ya da ne fiil işleyeceksem, ol emrinin bana ulaşması, melekler vasıtasıyla ulaşması neticesi, yani bu ne oldu on emri, tafsilatlandı, neyin ne şekilde olacağı emri dağıldı. dağıldı. Ama dağıldı. Allah indinde emir ol. Dağıldı. Sadece ol. Neyin ne şekilde olacak tafsilat yok. Tafsilat birimlerden aşağıya süzülüp gelirken otomatik açığa çıkıyor. Her birimin ayağının sabitesi gereği açığa çıkıyor. Şey, Burayı bu şekilde anlayalım. Hazretleri şey biz Allah'ın kelimeleriyiz diyordu. Bir şeyinde. Yazıyordu. Kelimeleriyiz. Her şey kelimesi Allah'ın tabii ki her varlık. Şimdi bir de biz onun hayalleriyiz diyor. Kelimeleriyiz dediğinde benim anladığım zahiren olduğunca biz açığa çıktık, zahire çıktık. Evet. Bir yandan da biz onun hayaliyiz diyor ya. Hayal mevzusunu zaten sen güzel biliyorsun. ilmi hakikatleriz. Tabii hayal de o. Yani ben şöyle anladım. Yanlış anlamış olabilirim bizi önce hayal etti, ondan sonra yaptı. Bu bize de öyle oluyor. Biz bir şey hayal ediyoruz ondan sonra yapıyoruz. Ondaki gelenek o gelenek oradan mı bize geliyor? Yok, o şekil değil işte. Mi? Değil. Onu İbn Arabi Hazretleri çok güzel açıyor orada. Biz insan olduğumuz için önce hayal ederiz. Bir kurgu yaparız. Tamam. Hatta örnek de veriyor. İşte ben... bir mühendis diyor, bir makine yapacak ya da bina yapacak. Hayır, tamam. Önce diyor tahayyül eder. Tamam. Ondan sonra tahayyül ettiği şeyi çizer. Kaleme, kaleme döker. Ondan sonra kaleme döktüğü şeyi de e, filyata döker, ben yapar. Bunu abi, önce. Bu tamam. bizim için geçerli. Tamam, Allah'ın Allah ilminde biz ezelî vardık. Sonradan olmadık. Yani hayal etme diye bir şey yok. İnsan, işte bur burada akıl devreye giriyor. Biz insan olduğumuz için, aklımızla hareket ettiğimiz için, biz bir şeyi önce hayal edip, tahayyül edip de sonra inşa ettiğimiz için Allah'ı da öyle zannediyoruz. Burada yanılıyoruz. Tamam. Allah'ın ilminde her ne varsa yaratmış olduğu, yaratacağı her ne varsa ilminde zatı ile birlikte ezeli olarak vardı. Sonradan, Sonradan düşünmedi. Öyle bir şey yok. Eğer sonradanlık olursa Allah'ın Allahlığına halel gelir. Olmaz öyle. Peki ben bilinmez bir sır idim. Bilinmeyi diledim diyor. O Şimdi o bizim algılamamız, zamanı yarattığı için bizim algılamamız nevinden öyle konuşuyor. Bilinmez bir sır idim. Bilinmeyi diledim, murad ettim. Âlemi yarattı. Adem'i yarattım diyor. Şimdi burada Adem'i yarattı derken şimdi olaya şöyle bakmayalım. Allahu Teala vardı. Yalnız başınaydı. Daha hiçbir şey yoktu. Ondan sonra düşündü, düşündü. Ya bendeki şu şeyler artık ne kadar zaman geçtiyse bakın tırnak içinde. Ne kadar zaman geçtiyse düşündü, düşündü. Ondan sonra dedi ki ya ben kendimdeki şu esmaları zuhura çıkarayım. Bir göreyim seyredeyim. Yok böyle bir şey. Burada oturmuyor zaten doğru. Yani Allah sonradan düşünüp de bu alemi yaratmadı. Allah'ın bu alem ve alemin içinde yaratmış olduğu her şeyin bilgisi Allah nasıl ki ezeli ve ebedidir bilgisi de ilmi de öyleydi. Allah'ın tüm vasıflarını böyle düşünelim. Eğer bir vasfını kendi mutlak vücudundan ayrı olarak ezellik ve ebedilik çizgisinden çıkarırsak hataya düşeriz. Her şeyi ama Allah-u Teala'nın bütün sıfatlarını tüm vasıflarını zatı gibi ezeli ve ebedi düşünelim. Yani zatı vardı da sonradan sıfatlar oluştu. Yok öyle bir şey. Resulullah Efendimiz diyor ya milaçte işte ezerle elbeti aynı yerde gördüm. diyor. Bu da zaman dışına çıkarak doğru bir şey gördüm. Şey, doğru şey sağlaması yani. O da görülebilecek evet. ne şekilde görülebilirse onu gördü yani. Ya bir... güzel, bizim seviyemize böyle söylemiş. <gülüyor> yani. 12 melek, 12 burç. 12 melek, evet. 12 burç. Buradan gelen tesirler var. Evet. Bu tesirlerle birlikte alemde bir takım olaylar cereyan ediyor. Evet. Şimdi bu cereyan ederken bu olaylar Allah-u Teala bir de yakın gökteki yani bize göre dünyada insanların yaşamış olduğu yakın gökteki bir takım yıldızlara da güç vermiş. O yıldızların ruhaniyetlerine bir sebepler yerleştirmiş. Yani dünya üzerinde e, tesir etmesi için, dünya üzerindeki varlıklar da tesir etmesi için. Peki bunlar neymiş? Yedi tane gün var. Yedi gününde her güne her günün başladığı, günün saatinin başladığı bir gezegenin tesiri var. Ben şimdi size söyleyeceğim. Pazartesi gününün, günün ilk saati ay gezegenin tesiriyle başlar. Dolayısıyla pazartesi gününe hakim olan gezegen aydır. Günün ilk saatinden kastımız ne? Güneşin doğduğu andan itibaren olan Elhamdülillah. Bunun yediği şöyle düşünelim. Günüz Güneş doğduğu. Güneş battı. Doğumu ile batımı arasındaki saat toplanır. Bu yaza göre kışa göre değişir. Evet. Yazın gündüz saati daha uzarken Aynen. kışın, kışın gün kısalır gece, gece uzar. Gece Sabah atıyorum misal veriyorum eşit olduğu zamanları alalım diyelim. Sabah 8'de güneş doğmuş akşam 8'de güneş batmış diyelim. 12 saatte. 12 saat. Biz bu 12 saati 7'ye böleriz. Eyvallah bunları hesabını yapmak için. 12 saati 7'ye böldüğümüz zaman 12'de kaç tane 7 varsa işte 1. Nokta kaç dedi diyelim? 1.30 diyelim. 1.40 diyelim. Yani 1 saat 40 dakika. Hem bir gezegenin tesir saati, zaman dilimi 1 saat 40 dakika oluyor. Dolayısıyla Pazartesi günü güneşin doğum saatiyle itibaren dedik ya atıyoruz saat 8'de güneş doğdu. Saat 8'de doğdu. 9.40'a kadar ne oldu? 1 saat 40 dakika. Ayın tesiri altında olacak. E Ondan yani. sonra iki, öteki gezegenin tesirine geçiyor. 7 gezegeni böyle. He. Anladınız mı? Böyle dönüyor 7 gezegen. Peki buradaki şimdi sıralamada pazartesi sabaha ay oldu. Veya e, salı sabaha da ay olmayacak değil Hayır, mi? Hayır salı Mars. Bak, Hepsini tek tek He. söylüyorum. Pazartesi ayla başlar. Peki biz artık, biz Pazartesi her Pazartesi mutlaka ay mı? Mutlaka ayla başlar. Yaz Sabah kış. güneşin doğuşu, yaz kış hiç fark etmez. Yani o aynı. Aynı o düzen aynı. Pazartesi ile başlar. Ondan sonra Salı Mars'la başlar. Evet. Mars gezegeniyle. Çarşamba Merkür'le. Perşembe Jüpiter. Cuma Venüs. Cumartesi Satürn. Pazar Güneş. Elhamdülillah. Bu gezegenlerin tesiri vardır. Pazartesi ayla başlar dedik. Ondan sonra işte bu sıralaması o şekilde gidiyor. Aydan sonra, ay saati bittikten sonra Satürn'ün saatine giriyor. Ondan sonra Jüpiter'in, Mars'ın, Güneş'in, Venüs'ün, Merkür'ün dönüyor tekrar ay. Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş. Yani onu böldüğün zaman, 7'ye böldüğün zaman kaç tane çıkıyorsa tekrar aynı dönüşüme geçiyor yani anlatabildim mi? Anladım. 7 gezegeni saatlere göre böldün undan sonra daha akşam güneş batmasına var ne kadar zaman varsa aynı şeye devam ediyorsun gezegen sıralamasından devam ediyorsun ay saati dolayısıyla bir gün içerisinde iki kere gelebiliyor He. anladınız mı ay bir gün içerisinde iki kere geliyor yani saat gün saat arttıkça geliyor değil mi tabii 12 saat oluyor tabii saat gün uzadığı zaman He. gerçi gün uzadığı zaman güne şeyi de uzuyor peki bu gece için gece için de aynı şekilde devam ediyor mu abi? tabii gece gece için kalan sıraya göre devam ediyor yani Günün bittiği saatten hangi gezegenin tesiri varsa gece giriş saati, akşam güneş batımıyla ile birlikte giriş saati ondan sonraki gezegen devam ediyor tesiri. Yani batışından itibaren geceden aynı batışıyor. Aynı o devam yani. ediyor. Bu şekilde mesela Gezeleri ben zamanında böyle yaptım. bir şey çıkartmışım. Nisan ayına göre diye bir katalog çıkartmışım. Bir gözlemleme yapmışım. Burada sistem bu şekilde. Bu gezegenlerin insan üzerinde tesirleri var. Bu insan üzerindeki tesirleri genel manasında, tabi teferruatlı bunlar da genel manasında bilginiz olsun diye de ben şöyle de bilgi vereyim. Mesela satürün saati, satürün saatinin neler yaparmış insan üzerinde nasıl tesir olurmuş? O gün içerisinde baktın mesela ne dedik biz satürün saati e, cumartesi günü, güneşin doğumuyla başlayan saat Satürn saati. Ben zorlar diyebiliyorum abi ama. Şimdi okuyacağız. Ağır bir saattir. Ağır, sıkıntılı. Tamam. Sebepsiz bir sıkıntı ve karamsarlık hissedilir. İmtihanı burcu diyorlar. Peki var. şimdi şöyle açalım abi birazcık. Evet. Şimdi benim burcuma Satürn diyelim misal verelim. Ama yani kişinin istidadı burcu mesela işte dört unsur. Veya bu dört unsur içerisinde işte bu burçlardan birini işte ne yapıyor? İşte oğlak burcunda olan satünür ait diyor mesela. Veya başak burcunda olan yay bir olan şuna aittir, buna aittir. O perfect. kişilerin gezegenleri o, o. Tesiri olan gezegenler. Şimdi burada kişiye göre mi? Genel olarak mı? Bu ya? genel. Genel olarak Şimdi bir daha ayrı. senin göre olan yükselen. O ayrı. Burçlarında diyor ki işte şu burcun e, hakim olan gezegen şudur diyor işte. Ay diyor ya da Merkür ya da Satürn. Kişinin gezegeni. Evet. O gezegenin e, genel karakteristik özellikleri sende ağır basıyor. Yoğun bir şekilde var demektir o. Elhamdülillah. O ayrı bir konu. Burada işlediğimiz, şu an benim izah ettiğim mevzu Gün içerisindeki saatlerde Aynen. nasıl bir tesir açığa çıkarır, onu evet. anlatıyoruz. Satürn saati a bir saattir. Sebepsiz bir sıkıntı ve karamsarlık hissedilir. Sabır ve dikkat gerektiren işler bu saatte evet. yapılması uygundur. Ee, Sana dersem kazanıyorsun ama burada. çok. Ancak müdürlük? ancak uzun sürecek işlere başlamak neticesi zorluk ve engellerle karşılaşır. Yani uzun vadede sürecek bir işlere. Çok uzun vadede sürecek bir işe o saate, başlangıç saatini o saate getirmek uygun değildir diyor. Sıkıntılarla karşılaşılabilir. Zorluk ve engellerle karşılaşılır. Uzun sürecek bir işler. Bir uzun iş, soluklu çocuk, bir abi. iş. Bir iş açılışına veya bir iş sözleşmesine, anlaşmasına gittin misal. Ee, bir şey ekleyebilir miyim abi? Buyur. Hocam, ben 8 Ekim 12, 2012 tarihinde tövbe ettim abi. Elhamdülillah. 5 Ekim tarihinde de annem beni uyardı. Annem çok ilgileniyor bu meselerle. Ben de çok başını yiyor. Ben oradan biliyorum bazı şeyleri. de çok radikal bir değişiklik çıkacak senin karşına dedi. Neden dedim. Satürn'e anlattı bana. İyi, çok iyi hatırlıyorum. geçmiş geçmişi 5 sene ama unutmadım. Radikal. Çok dedi köklü bir değişiklik yaşayacaksın hadi. Ne yaşayacağımı ben de bilmiyorum dedi. Ben, ben de bilmiyorum ya. Yani. 3 gün geçti. 8 Ekim tarihinde. Biz hani her şeyi bıraktık. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Yaptık. Ve bu dedi, e, uzun duracak yani, 4 sene falan sürecek dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin burcunun olduğunu da söylüyor. Onun burcu da akrep, benim burcum da akrep. Türkiye Cumhuriyeti'nin burcu da. 29 Ekim, Ekim'de evet. Yani devletlerin de burcu var, kuruluşlar ekibariyle. Hatta yükselen burcu da var diyor. O tarihten buraya baktı, baktığımız zaman, hani ben de sıkıntılar çektim. İşte Recep Tayyip Erdoğan ve işte hükümet ve yani ülkenin başına gelenler belli zaten. Bir de bana Merkür çok söyler. Merkür iletişimi temsil eder diyor. Senede üç defa ters retro hareketi yapar diyor. Evet, rotar. Evet. Ee, şey yani, konuşamazsın, derdini anlatamazsın. Ee, burada şeyler tavsiye ediliyor. Önemli işlerden vazgeçiyor, kaçınıyor. 21 gün sürüyor zaten. Evet, gün o günlerde. Gün o günlerde evet. Nedir abi? İşte ev alacaksın, araba alacaksın. Burada iletişim. Aynen. mukayese ucun kayboluyor ya. Yanlış yapıyorsun abi. Yani, olmayacak. İster ya da bir olmayacak. iş sözleşmesi yapacaksın. sözleşmesi çok şey yaparlar. Sakın yapmayınler. Evet, tabii. Bunları bildiğin zaman o tarz şeylere dikkat etmek evet. kişinin Likkat, menfaatine. menfaatine. abi. Şimdi burada kader lafı girmiyor mu yine? Zaten Bu, kader, kader. Kader giriyor. Mu? Kader ayrı bak şimdi. Kader gereken. Kaderi zaten değiştiremezsin. Yapılacaksa kişi zaten yapar. Bunları bilmek kişi kişiye ne sağlar? Sadece Allah'ın sünnetullah kanunu gereği sistemin işleyişini çözmüş olursun. Ee... Bu da sende bir gönlünde anladım. rahatlık oluşturur. Ben de şunu söylemek istiyorum abi. Yani haddimi aşmaktan Allah sabır. Kader zaten sana ne gerekiyorsa onu yaptır yani. Ben bunu öğrendim. Yani sen onu öğrenmen gerekiyorsa sen değiştirdin zannederken zaten o külliyi de zaten öyle karar vermişsin. Sen, sen yaptığımı zannedersin yani. ama sen yapmazsın. <gülüyor> anladım, anladım. <gülüyor> Sadece bu, bu, bunları bilmekle, bu ilimleri bilmekle bakın mesela çoğu e, alim zat bu gezegenlerle alakalı sistemi yani burslarla alakalı mevzuları öğrenmekten men etmişler. Neden? İnsanlar Bizim bunda, geçmişimizde de bunda yani. perdelenir, kalır, hani, adeta ama, bunu ilah edilir, şirke ha. düşer. Korkusuyla ümmete bir e, ümmetin geneline yanlış anlamalara sebep olacağı için men etmişler. Ama işin hakikatine vakıf olup da bu manada Allah'tan perdelenmeyecek, bunların hepsinin Allah'ın yaratmış olduğu sebepler dairesinde bir sebep olduğu bilincinde olan insan için bir sıkıntı yok. Elhamdülillah. Bunu bilmiyorsan, Ondan sonra bütün olayları gezegenlerden bilmeye başlarsın. Aynen. Ondan sonra onun hesaplarını yaparsın. Aynen. Ay şu şöyle olacak. Ha bu gezegen. O gezegen yaparsam olmaz. Bunu da yapayım şunu yapayım. Bir telaşiye girersin böyle. Bu Müthiş bir koşuşturmaya. Mi? O zaman da ne oluyor? Allah'tan perdelenirsin. Bunları ilah edinmiş olursun ondan sonra. Aynen. Gizli şirk olur. Bundan men etmek için yani böyle bir tehlikeye düşmemeleri için insanların alim yani. zevat bunlarla uğraşmayı men etmiş. Kerit görmüş. Ama işin ehliysen Sünnetullah Kanunu'nun işleyişinin ne şekilde olduğunu öğrenmek, bilmek istiyorsan bunları öğrenip de gönlünün mutmain olup da ama bunlar sebepler dairesinde Allah'ın yarattığını ama sebeplerin yaratmadığını biliyorsan, bu idrakta ise bunda bir problem yok. Çok kişinin ayak kayıp, belki bazı Aynı alimlerin de ayak ayak kayabilir abi çünkü yani çok harbi kamil olmak lazım. Tabii, ona çok dikkat, dikkat edemez. Çünkü kaptırabilirsin kendini. Jüpiter var, para borcu. Jüpiter büyüsü yapıyorlar mesela. Boşar ve başarın magnetler var abi. <gülüyor> Var. Şimdi bu burçlar... için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var var çok böyle bu, bu mevzuların o kadar hastası insanlar var ki şu ilme bilen işte bu e, astroloji ile alakalı mevzular bu ilme bilen birçok zengin insanlar bu ilmi bilen astroloji ilmine sahip olan insanları maaşa bağlamışlar bana diyor her an bilgi vereceksin. yaptığım bütün işlerde diyor yapıp yapmama hususunda bana bilgi vereceksin burçlara göre. O danışman da bu burçların uzmanı olan danışman da ona işte diyor ki bak şimdi ay saatine girdin şimdi Jüpiter'e girdin vay satürn rotarda böyle yapma şunu yap işte ticaret yapıyorsa satış yap alış yap veya şu dönemde aman sakın bir şey yapma gibi <gülüyor> yönlendiriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın da evli kişiler tarafından belirli tarihlerde belirli şeylere yap yalı yapma dendi. Devlet adamın bunları bilmesi lazım zaten. Mutlaka ben inanıyorum. Danışmanlarından evet. mutlaka bu astroloji ilmine sahip bilen, mesela bu devlet, devlet işi kolay bir şey değil. Başka devletlerle olan anlaşmalar, sözleşmeler ya da başka devletlere gidilecek ziyaret saatleri, evet. ziyaret günleri mutlaka bunları bilen insan tarafından program edilmesi lazım. Bunları yapacaksın ki sen elinden geleni yap, evet. tedbirini al, takdir Allah'ın. Bunlar çok önemli şeyler. Kesinlikle vardır yani ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı'nın da bu hususta danışmanı mutlaka vardır. Abi bir yerde tedbir de yani bir işi çözüyor mu yani? Tedbir, tedbir çözmez. Tedbiri aldıracaksa Allah-u Teala yani. kaderinde varsa o tedbiri aldırır. Bu yine kader yaptırıyor. Biz ha. kendimiz, yani. kendimiz Gerekken de Gerekken kader yani mekanizması işlemekte. Bak şimdi aslında var ya olay şu. Kader mekanizması her harikarda işliyor. Elhamdülillah. Sadece bu işleyen kader mekanizmasını bir bilmeden haberin olmadan o kader mekanizmasının içinde bulunmak var. Bir de o mekanizmanın nasıl işlediğini bilip ama hiç dahlin olmadan seyirci olarak seyirci kalıp hayatına böyle devam etmek var. Arada çok büyük fark var. Sonuç aynı. işleyen sistem aynı. Değişen hiçbir şey yok. Ama bir taraftan bir insan hiçbir şey bilmeden o sistemin içerisinde. Biri de işleyişini biliyor. Nasıl cereyan edeceğini sistemi. Seyrediyor ama dahli yok. Sadece neyin neden nasıl olduğunun ilişkilerini Görebiliyor, seyredebiliyor. O zaman da ne oluyor? Allah'a teslimiyet içerisinde olan bir insansa, teslim olmuş bir kulsa, tevekkül içerisindeyse, bu oluşumları seyrettiği için, Sünnetullah kanunu gereği bildiği için buradaki o Allah'ın yarattığındaki bu halkulâ delikleri, işte açığa çıkan zuhuratları seyrediyor, buradan bir hisse alıyor. kemale adına. Kendi kemale adına. Elhamdülillah, elhamdülillah diyor. Seyrediyor, elhamdülillah diyor. Sadece bu. Elhamdülillah. Yoksa bir şeyi değiştiremezsin. Değiştirmen Anladım. mümkün değil. Eyvallah. Kaderin neyse o. Satürn saatinde ancak uzun sürecek işlere başlamak neticesi zorluk ve engellerle karşılaşılabilir. Yolculuk için uygun değildir. Bu saatle uygun olan işler şunlardır. Kitap okumak, düşünmek, tefekkür, belli konularda konuşmak, fikir tartışmaları faydalıdır. Öğrenciler zor anladıkları, dikkatlerini kolayca toplayamadıkları dersleri bu saatte çalışmaları faydalıdır. Alışveriş için uygun değildir. Daha önceden kararlıysan emlak, toprak, ticareti yapılabilir. Daha önceden kararlıysan, o saatte karar vermediysen. Bina yapımı, inşaat işleri için bu saat başlamaya uygundur diyor. Jüpiter saati. Hoş bir saattir. İnsanın içine rahatlık ve sevinç verir. Şans gerektiren konulara başlamak için iyidir. İbadet, zikir, tefekkür, ders çalışmak, alışveriş için uygundur. Ters giden bir işi düzeltme girişimi için uygundur. Sevgi, muhabbet, arkadaşlık kurmak için uygundur. Yolculuğa çıkmak, araba kullanmak için ay ve merih saatine zamanının uymadıysa üçüncü tercih olarak Jüpiter saatini seçebilirsin. Uygundur. Bu işe başlamak için uygun olan saattir. Mars saati. Şiddet, öfke, yüksek aktivite, cesaret, acelecilik, çabuk parlama, aksiliklere dönük güçlü bir enerji olabilecek iş imkansız hale dönüşür. Vehim gücü artar. Bozuşma, kavga, cinayet, tartışma bütün bunlar bu saatte daha çok artar. Evet. Cuma namazı öncesi mars saati olduğundan evet. dikkatli olmalı, sessiz kalmalı, ibadetle iştigal edilmelidir ameliyat, diş çektirmek, kan aldırmak, tırnak kesmek iyi ve kolay olur bu saatte. Yani ameliyat olacak kişi için seçebiliyorsa bu saati seçmek. Yani Mars saatin. Fiziki güç gerektiren işler için uygundur. Çünkü insanın fiziki aktivitesinin en maksimum olduğu. Maksimum Dikkatli olmak kaydıyla trafik için uygundur. Dikkatli olmak kaydıyla. Ortaklık kurulmamalı, iş ilişkileri bu saatte konuşulmamalı. Güneş saati, aynı zamanda Cuma'nın geldiği saattir güneş saati. Ego güçlenir, egonun en güçlü olduğu saattir. Kendine güven artar, benlik kabarır, trafik için son derece uygunsuz, kazaların en yoğun olduğu saattir. İbadet, tefekkür, zikir için uygundur. Nişan, düğün için uygundur. Yüzleşmeye, itirafta bulunmaya, yüksek makamlardan talepte bulunmaya uygundur. Bir makama gitmeye. Bir vali karşısına işte yüksek makama çıkmaya uygundur. İdrak kuvveti çok daha iyi çalışır bu saatte idrak. Eş-dost ziyaretleri dostlarla bir arada olmak büyüklerin gönlünü almak için uygun bir saattir. Venüs saati aşk, meşk, sevme, musiki saatidir. Rahatlama ve gevşeklik verir. Sevgi duyguları ve romantiklik verir. Eşler arasındaki dargınlıkları düzeltmek için en uygun saattir. Misafirlik sevişmek için uygundur. Sanat etkinlikleri dekorasyon için uygundur. Nişan başlangıcına uygundur. Trafik ve yolculuk için uygun değildir çünkü insanda gevşeme yapar bu saat. Eyvallah. Dolayısıyla dikkati dağıtır. Merkür saati mantık, zeka, düşünme potansiyeli çok kuvvetlidir. Bu saatte. Kitap okumak, hesap yapmak, matematik, zeka oyunlarıyla ilgilenmek, konuşma yapmak Tamirat, el maharetleri gerektiren işler, dikiş, nakış, ince işçilik, örgü, yemek yapmak için en uygun zamandır. Efendim. İş görüşmelerine uygundur. İsabetli alışveriş, satıcılık, pazarlamacılık için birebirdir. Bak müşterilerine o, o, o, o, o, merkür evet. saatimi denk getirmen evet. lazım. Hangi saat mi canım? Hangisi? Kayıyor ama her gün içerisinde. Onun evet, tamam. şeyini çıkartman lazım, ona göre yapman lazım. Bak, tamam. Yolculuğa uygun, trafik için iyidir. Ders çalışmak için mutlaka ve mutlaka bu saat çok çok önemlidir. Çünkü akılda kalır bilgi. Hmm. Yani kitap okuyacaksın, hmm. bir bilgi öğreneceksen, ilim öğreneceksen, ders çalışacaksan bu saat çok uygundur diyor. Rotar döneminde yeni kararlar alınmamalı ve yeni işe başlanmamalıdır. Yılda 3 kez rotor'a girer bu. Ay saati yüksek pozitif enerji işlere tezlik ve çabukluk verir. <gülüyor> İnsanda pozitif bir enerji verir ay saati özellikle yeni ay döneminde bitki yetiştirmek çiçek ekmek bir de ay saatine gelirse pasta börek çok güzel kabarır <gülüyor> bakın bu mesela evde turşu yapılıyor hanımlar pasta börek yapıyor yemek yapıyor bazen diyor ki işte mesela çok iyi bilen bir insan yapıyor diyor ki ya bu sefer olmadı tutmadı <gülüyor> kekim kabarmadı uygun <gülüyor> saate denk gelmezse kabarmaz çünkü <gülüyor> ayın çekim kuvveti var bunlar <gülüyor> çok önemli şeyler mesela turşuyu yapıyorsun turşu, turşu konusunda uzman bizim hanım da mesela öyledir bazen denk geliyor bir sene yaptığı zaman olmuyor turşu tutmuyor diyorum ki sen bu, bu sene saatine denk getirememiş <gülüyor> bana diyor saatini söyle de o zaman yapayım diyor. diyorum bu sene olmamış başka zaman çok güzel olur turşusu o zaman olmuyor neden olmuyor Sa saatine denk hanım. Yani. <gülüyor> aya dikkat et yani eskiyen ay yeni ay var ya o çok önemli fırına da olmuyor bu diyor kabartmıyor <gülüyor> <gülüyor> sen deseydin saatine denk getir Bak, <gülüyor> Şimdi öğrendim, ay ama. saatine denk getir <gülüyor> Pasta börek için çok uygun, iyi kabarır. Seyahat trafik için uygundur. Uzun yolculuğa başlamak için iyi bir saattir. Bir yere posta, mektup, koli göndermek, ticaret, alışveriş için en uygun saattir. Bir işe başlamak, dikiş nakış için iyidir. İbadet, dua, zikir, nişan, gönül işleri için uygundur. Spor için uygundur. Yeni başlanılan ilk iş Jüpiter gününün ay saatinde uydurulursa çok çok iyi olur diyor. Mesela ya. bu bilgileri böyle kısa olarak not almışım ben. Burada gezegenlerin şeyini fotoğrafını çekebilirsiniz. Gezegenlerin tesirleri. Bunlar hakikaten önemli. Ben çalıştığım, polislik yaptığım dönemlerde bunları çok iyi gözlemleme zaman. Bak bu çizelgi ta o zamandan kalma. Bak yıllar önce belki 10 sen sene önce yaptım. Sen zaman bunlara dikkat ederek bir şeyler yapıyorsun değil mi? Ben bu, buna bir de şimdi telsizden anonsları dinliyorduk ya. Ben çok dikkat ediyorum bunları. Çok üzerinde ben çalışma yaptım. Vallahi ne Uzun süre çalışma yaptım. Arkadaşlar diyordum ki mesela gece göreve gittim. Şimdi günleri, ayları, eski yana, yeni ay, yeni ay durumlarının hepsini analiz ettiğim için hangi saatin, hangi gezegenin tesirinin ne olduğunu bildiğim için. arkadaşlar diyordum ki mesela akşam üzere yemek yiyeceğiz. Yemeğimizi diyordum çabuk yiyelim. Gece 11'de yemek yiyeceğiz mesela. Yemek yiyeceğiz ondan sonra normal ekip olarak devam ediyoruz çalıştığımız yerde. Bugün diyordum yemeğimizi çabuk yiyelim. Olaylar fazla olur başımızı kaşıyacak Allah vaktimiz olmaz diyordum. Tamam, ya ne, nereden biliyorsun sen? Ne olay olacak? Bak görürsün diyordum şimdi. Kimse de kalada almaz. Ondan sonra bir başlıyordu anonslar. Vay orada bıçaklama, burada yaralama, orada kavga, oraya koş, buraya koş, orada adam vurma, bir öldürme. Bir. Arkadaş diyordu ki ya sen nereden biliyorsun? Benim bildiğim bir şey yok. Ama biliyorsun bir sünnetullah bir Sünnet, kanunu gereği. Resulullah Efendimiz de çok yapmış. Ayın korumlarına göre. Tabii. Gökyüzünün hareketlerine göre. Peygamber Efendimiz de çok. O zaman, sünnetullah kanunu gereği diyordum. Bu böyle işte. Bu gezegenin tesiri var. Şimdi açığa çıkacak yani. Şey diyor abi. Çıkan o. Şimdi bir çizelge çizmem mi lazım abi? Benim? Bak bu çizelgeyi de resmini çek. Hangi günlere hangi şeyle başlıyor. Onun saatine göre sadece saatleri bölmüş olacaksın işte. Anladım abi. Ya ayın 15'ine kadar doğan bitkiler, doğan çocuklar gürbüz, güçlü, sağlıklı ve akıllı oluyor. İlk ay evet. Aynen. Ama 15 30 arasında doğan, Ali, çocuk olsun, insan olsun, çocuk olsun, zayıf oluyor ve hasta oluyor. Ben, bunu, ileride öyle oluyor. ben bunu 7 sene dedim ya. Çiftçilik yaptım, çobanlık yaptım. Evet. Orada orada da çok analiz ettim, çok uyguladım. Hakikaten ayın yeni ay döneminde, ayın 15'ine kadar olan zamanlarda dikersen bir şey, bir fidan veya tar şey işte domatesti, biberde evet, fide. Onlar çok hızlı gelişiyordu. Şimdi millet dikiyor. Ben tabii aya bakıyorum, köylü dikiyor tabii. Köylü başlıyorlar ki işte. E, annem rahmetlik babam da öyle diyordu. Evet. Ya işte köylü dikiyor şimdi şey dikme zamanı geldi domates fidesi dikme, biber fidesi dikme zamanı. Eyvallah. Ben ayı hesap ediyordum. Diyordum ki ben bir hafta sonra dikeceğim. E Millet dikiyor. Sen de diksene. Seninki genç büyür. Yok diyordum. Ayın zamanı <gülüyor> gelecek. O zaman benimki onlara yetişir. Hızlı gider. <gülüyor> Millet dikerdi. Köylü dikerdi. Ben bir hafta sonra ayı, yeni ayı hesap ederdim. Ona göre dikerdim. Hakikaten onlarınki diktiği halde büyüme gelişme olmaz. Beklerdi yani. Tamam. Ölmezdi belki ama şeyde gelişme olmazdı. Bitkide gelişme olmazdı. Elhamdülillah. Beklerdi. Sen onun gününde zamanda dikersen birden hızlı bir şekilde gelişme yapıyor. Abi yarın sabah 9.30 saati nasıl bir saat abi? Güne bak güne. 948 38 yani, Bak şimdi o mı? Nisan ayına göredir. O, sen şimdi yarın günü, cuma değil mi? Hı. Hangi saate başlıyor? Bak abi 8.38 Bak cumaya bak cumaya. Cuma, cuma Venüs'te Venüs e başlıyor. Baş. Venüs sen 9, 9. güneş kaçta doğuyor? Güneş. 8'e çeyrek kala. Evet. O zaman Venüs saatinin etkisinde. Venüs'e bak. 9.5 venüs saati etkisi mi? 8'e çeyrek kala doğuyor. Bakayım abi. 8'e çeyrek kala 9'e evet. çeyrek kala 1 saat. Venüs veya Venüs'ten sonraki gezegene onu tam hesap etmek lazım. Venüs veya Venüs'ten sonraki gezegene geçiyor. Görüşmem var. İlk defa bana saat 9.5'te randevo verdim. Bak bir Venüs'e. Venüs şey diyor Venüs saati. Aşk, meşk, sevme, muziki saati. Rahatlama ve gerçeklik verir. Gerçeklik. Sevgi duyguları ve romantiklik verir. Venüs'ten sonra hangi gezegene geçiyor? Çizelgeye bak. Olabilir. Öteki gezegene. Venüs'ten sonraki gezegene bak Cuma gününe. Merkür var abi. Bak şimdi Merkür'ün özelliklerine. Ama doğraya mı bakıyorsun? Venüs, Lazeret Eylülüsü'nünün altında Merkür. Tamam Merkür doğrudur. Evet. Tamam Cuma günü. Venüs'ten sonra Merkür geliyor. Bak şimdi Merkürün e özelliğine. Abi ya. yani Merkür dayı. 9.30 Merkür'e geliyor galiba. Bak o bakalım Merkür'de özellikler. Saat nasıl oluyor abi? Merkür sakat. Saat 9.45'te Bak şimdi o saat o 12. insana göredir. Bak Güneş'in şey. doğumuna göre kayıyorlar. 7.45'e yani 1 saat 40 dakika koyacağız değil mi? 1 saat 3 dakika 40. koyma. Şimdi saat... Güneş kaçta doğuyor? 7.45 Bak şimdi tam, tam saati ben sana söyleyeyim. Her gezegenin kaç saat sürdüğünü. 7.49 7.50'de Güneş doğuyor Tamam 7.50 tamam Kaçta batıyormuş? 18.50'de. 7.50'den 18.50'ye kaç dakika var? 7'ye bölüyorduk değil mi? Bak şimdi 7.50'den 18.50'ye kaç dakika var? 18.50'den 7.50'yi çıkart. Tamamen çıkartalım. Çıkar. 18-11'er. 11.50 11 abi. 11. 11 saat mi? Ha. 11 şimdi böl. Kaça? 7. Ha? 7 ye mi var? böyle 7 değil dimi abi? 1.57 On... küsür işte. Abi 12'ye böl. 11 mi? Bir dakika 11'imiz nasıl bulduk? 7.50, 18.50 dedik. 7.50'den 18.50'ye 18, 11, 11 saat dedim. Eksi 7.50 dedik, 11, 11, saat de 11 saat. 11 saat, 11 şimdi 12'ye böl, böl 12'ye, 12. gündüz çünkü 12 saattir. 12 parçaya böl. 66 falan gidiyor abi. 0.90. Yani 0.90 ne oluyor? 1 saatten yani 55 dakikaya falan tekamül ediyor. 1.5, buçuk... niye 0.90. 91 ha. dakika 1.5 saat yapmıyor mu? 0.90. 11 saate 30 yani, şiş... dakikaya dönmedik. Aa, bir saatten 10 dakika 51 dakika. Yani tamam, 51 dakikaya denk geliyor. 51'e geliyor. Tamam mı? Demek ki bir gezegenin eee tezinden geçişi 51. 51 dakika sonra ötekine geçecek yani. Bulalım abi ya. 51 dakika. Ya 7, şey 10, e kal 10 kala 7.40 7.45 7.50 7.50'ye 51 dakika koydun. 8 8.40 yaptı. 8.40. 8.40'a 51 dakika koy. 9.30. Abi 9.30 yapayım anlayamadım ya. 8.40 840 tan. 849 40a, 9 40 geliyor. 9 buçuk'a sonraki gezegene, şey Merkür'den sonraki gezegen'e geçiyor senin. Ay'a geçiyor. Ay mı? Ay'a geçiyor. Evet, senin 9, 9 buçuk. 9'u değiştirdin. Hadi, Ay'a geçiyor yani. Ay. Senin 10, 9 buçuk'tan sonraki saatin ay. 51 dakika nasıl oldu burada? 0 9 16 falan çıktı ya. Oo, Bak şimdi. Şey, şey, gündüz 12 saattir. Tamam. 12 saati ne yaptık biz şimdi 11, sabah güneş doğuşu ile akşam güneş doğuşu arasında... 11, 11 12 saat bölgede, 12, 12 ödüği tamam. şey çıktı ya. 1 saatin 0.91'i. Bir saat 60 dakika ya. 0, ee, 60 ile 0.91 çarp. E 60 0.91'i çarp. 54 dakika. 54 dakika. Her bir 50, saat yani her bir gezegenin şeyi 54 dakika sürecek. Tamam. Zamanı anladın 50. mı? Tamam, şimdi anladım. Ona göre çizelgeni çıkartacaksın. Ben değil. öyle bir çünkü hep günler uzayı kısadığı için. Mesela bir çizelge çıkarırdım ben. Bir haftalık. O bir haftalık çizelge bir hafta boyunca takipme yarardı. Bir He. hafta sonra çünkü günler uzadığı için ne oluyor? Yeniden çıkarman lazım. Dakika atıyor ya. Sen... Tazeleyeceksin yani o çizergiyi. Aslında bu internette var. Hangi sitede bilmiyorum. O dönemlerde bulmuştum ben. Adamlar bir yıllık boyunca çıkarmışlar. Var yani internette. Ararsan, ararsanız bulursunuz. Daha kolay olur yani. İnternette o çizelge var. Her tarih için yani yılın günleri için mesela şimdi neredeyiz? Şubat ayının 16'sında. İnternetten tık diye buluyorsunuz. Şubat ayının 16'sında Yine saatler tık diye çıkar işte. Şu kadar saat şu gezegende diye. Teziri diye. Jüpiter günü nasıl buluyorduk abi Jüpiter günü? Jüpiter günü gün, gün, gün Jüpiterle başlayan gün. Bak hangi gün başlıyor Jüpiterle? İlk Jüpiter'le başlayan gün. Bak şurada yazıyor ya abi başla ay, mars, bak, mars perşembe. pazartesi, perşembe. He. perşembe. Perşembe günü işte Jüpiter'le başlayan gün. Jüpiter günüdür o.